جاءت مدد عنبي وعدتك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي Sallu ala şefi'i idzunu ibna muhammed, Allahumu salli ala selamu ve ala alihi ve sallamu selamu. Euzü billahi s-semi'u al-alimi min ash-shaytanir-rojim. Rabbim euzübüke minemezatü sh-shayatayinu, euzübüke rabbin yahtorun. Bismillahirrahmanirrahim. Şahin الذي asrâb ı amellihe من المسجد الحرام Masjid el Haram ila el Masjid el Aqas Alâdi barakla hâle ve l-nuriyâ min ayatîn. İnnehu essemiyâ ve l-bacîr. Câdîk Allah Al-âzîm. Allah manfâyna bil Qurân Al-âzîm. V-baraklana fihi al-hamdûllillâh âlemîn bil Ve defaat etmeyi ve onu muhafaza etmeyi isteyenlerin Allah'ın izniyle kaderine bırakılır. Allah'ın izniyle kaderine bırakılır. Allah'ın izniyle kaderine bırakılır. Allah'ın aleyhi ve sellem Efendimiz hakkında Kadir Gecesi'nden Allah'ın Bizim hakkımızda ümmet hakkında en faziletli gece Kadir Gecesi'dir. Çünkü binayden hayırlı olduğu için çok kazanıyoruz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakkında gecelerin, günlerin en faziletlisi hangisidir? diye ulema soruyorlar, cevap veriyorlar. Mi'raç gecesidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Mevla'yı gördüğü, dünyadan çıktığı, cennete girdiği ve Mevla'yı gördüğü tek gece var. O da hangi gecedir? Miraç gecesidir. Eşinin Mevla'yı gördüğü geceden daha eftal bir gece tutar mı kendisi için? Ona sorsan hangisini eftal sayar? Rabbinin cemalini ziyaret ettiği ve müşahede ettiği geceyi sayar. Onun için e, Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimiz hakkında Kadir gecesinden de eftal olan bu gece hepimiz hakkında mübarek olsun, hallara vesile olsun, Günahların mağfiretine vesile olsun. Amin. dualarımızın icabetine, isticabetine vesile olsun. Amin. Amin. Allah'ım bu gecede uyanıklıklar nasip eylesin. Amin. Tembellikleri izah eylesin. Amin. Ah ben hükümet olsam yarın tatil eder. Değil mi? Bu geceye bile maç koymuşlar ya. Bu gece maç varmış. Ne bela bu maç ya. Allah! Im. İnsan Miraç gecesine maç koyar mı? Siz hangi takımsanız, siz bu memlekette yaşamıyor musunuz? Bu memleket Müslüman memleketi değil midir? Osmanlı'dan beri ecdadımız bu 27. gece miyoraç gecesi olarak eftaliyet vermiş e, ve takvimlere ilan etmiş. İnsan hiç olmasa bu milletin örfün adetine, yani şimdi maçta işi olanın şey, efendim, kandilden ne işi olur demeyin. Bizim Müslümanların, hatta hacıların, hatta bazı hocalarımızın, bizim hocalarımızın maç hastalığı var. Bunu biliyorum, tanıdıklarım var. Hasta adamlar. Allah şifa ihsan etse. Şimdi e, bu noktada, bu mübarek gecede adam şimdi sekizde maç başlıyormuş. Sekizde maç başla, başlarken ona takılacak. Ne kadar ibadet var, zikir var, namaz var, ihyası var, sohbeti var, cemaati var. E, şu mübarek geceyi kaçıracak. Yazık değil mi? Yazık. Bunun insanlar demesi lazım değil mi ki? Hani Avrupa'da olur, şurada olur dersin ki gavrular bizim kandilimizden ne anlar? Biz onları anlatamayız. E kendi içinizde olursa Türkiye'deki takımlarda insanlar demez mi ki? Bu takvime bir bakalım ya. Bu miraç gecesidir. Milleti de meşgul etmeyelim. Derler mi? Demezler. Demezler. He? Avrupa belirliyormuş? İyi kurtuldular, bizimkiler. O zaman özür diliyorum. Ama bizimkiler de bu işleri çok dikkat etmiyorlar. Bir daha derler inşallah, bunu Avrupa belirliyormuş. Avrupa belirlediği için, bunlar onlara deseler, bu gece miraç gecesidir. Onlar derler, ne? Mihraç gecesinin gavurcası ne? Almancası, İngilizcesi, bilmezler. Onun için onlara laf anlatamazlar. Bunu anladım şimdi. Senin lafına göre konuşuyorum ha. He? Tü yani iki taraf da Türk değil mi buna? Evet. Türkiye ama Türkiye mi belirliyor? Evet. O zaman gör. Ben birinci dediğime döndü iş. İki lafı da alın yani. Hangisi ona göre konuşursunuz. Olmaz. Miraç gecesi de insanları eğlence tamam. Ben maça haram demiyorum ama malayanidir, fuzulidir zaruriyatı diniyeden de dünyeviyeden de değildir. Bundan dolayıdır ki mübarek ibadet gecesinde malayanı ile insanların meşgul etmekte asla uygun bir hareket tarzı değildir. Allah Teala hayırla ıslah etsin. Amin. Amin. Bunu söyledikten sonra şehit askerlerimiz Mustafa Ergen Suriye'de Ramazan Teymur Şırnak'ta Yavuz uygun şırnak'ta şehit olmuşlar. Ali Teke'de Konya'da e, şehit olmuş polis kardeşimiz Rab, le, Rabbimiz Tebaraka ve Taala ruhlarını şad eylesin. Kabirleri nur eylesin. Derecelerini âli eylesin. Miraç gecesinde ruhani miraçlar nasip eylesin. Rabbimiz Tebaraka ve Taala sıyatlarını mahve eylesin. Hasanatı tebdil eylesin ruhları için. Buyurun. Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne abduhu ve rasulü <gülüyor> La ilahe illallah Muhammedun Resûlullah Fi kulli lemhettim ve nefesin Adedemâ mesihâhu ilmullâh Allah Allah Allah Celle Celâliku Ya Rabbel Alemin Bizden kabul buyurduktan sonra şehadetlerimizin, kevetlerimizin sevaplarına, faz-ı kereminle şühedamızın ervâhine hediye eyledik. Vâsıl eyle ya Rab, ruhaniyetlerini haberdar eyle ya Rabbel Alemin. Veya ya hayır naasirin veya ya fatih. Bunu da beyan ettikten sonra bir hususta ilan edeceğim. Ondan sonra derse geçeceğim. Çok da inşallah uzatmayacağım. İnşallah bu gece size biraz Miraca itiraz edenlerin ee, safsatalarına karşı bazı reddiyelerle izahlar getireceğim. inşallah Allah bir mani vermese efendim bu da bir kayıt altına alınsın ki, yarın bugün siz miracı dinleyen, inanan, murtekit insanlarsınız ama birileri kalkar, işte şu ayette şöyle var, şu hadiste böyle var diye sizi mirac hakkında şüpheye düşürmeye çalışabilirler. Miracın yakazaten mi oldu, uyanıkken mi oldu, uykuda mı oldu, bedeni şerifiyle mi oldu, ruhu şerifiyle mi oldu? İkisi beraber mi oldu? Ondan sonra şey işte, Muhane'nin evinden mi oldu Radıyallahu anha? Hatimden mi oldu? Altın onun altından mı oldu? Şebbi Abi Talip'ten mi oldu? Ondan sonra efendim Bi'aset'ten evvel mi oldu, Bi'aset'ten sonra mı oldu? Hicret'ten önce evvel mi oldu? zamanı hususunda, mekanı hususunda vesaire. Dünya kadar mesele var. Ama biz şuna inanıyoruz ki Mi'râç, hem bedeniyle beraber, hem ruhuyla birlikte Yakazaten uyanıkken, hicretten iki sene evvel kesinlikle bi'setten sonra, peygamberlikten sonra, kesinlikle ekseri ekvale göre hicretten iki sene evvel ve birçok rivayet varsa da gecesinin zamanı hakkında ee, İmam Nevev'in Ravzatut Talibi'nde de sahih olan görüş olarak beyan ettiği vecile recep Şerif'in 27. gecesi Bugün 26 bitti, 27. geceye girdik yarın 27. gündür 27. gecesinde vakı olmuştur Mirac'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in e, hem bedeniyle hem ruhuyla yaka zaten uyanıkken vâkı' olduğu hususundaki hadis-i şerifler mütevatirdir. Mütevatir hadis-i şerifleri. İnkâr edenler en azından ehl Sünnet'ten çıkmış 72 frakı dâle'ye çoktan girmişlerdir. efendim, mescid-i haramdan, mescid-i aksa'ya kadar olan gece götürülüşü İsra suresinin birinci ayet i sabit olduğundan ki işte demin okuduğum mana vereceğim inşallah şimdi bunu inkar eden yani Mescid-i Aksa'ya da gitmedi diye inkar eden kıpkızıl Stalin gibi kafirdir. Ama Mescid-i Aksa'dan sonra yedikat semavata oradan Cenetül Mevaya ve Sidret-ül gidişi ve cennete girişi, Allah-u Teala'yı ziyaret edişi, orada gözüyle mi gördü, kalbiyle mi gördü, orada bir iki kavil olmakla beraber e, ona mütevatir demiyorum ama yedi kat göklere gidişi, peygamberlerle görüşmeleri, sidretül müntehaya gitmesi, cennetül mevaya girmesi, bütün bunlar Mütevatir hadisi, Mevla Teâlâ'yı ziyareti diyorum, ziyareti, ziyaretin şeyi e, ruyeti kalbiye midir, basarıya midir, orada bazı el-sünnet uleması arasında fark çıkıyorsa da bizce ve ekseri ulemaya göre mübarek gözleriyle görmüştür. Ama oraya kadar olan konu mütevatirdir, hadis-i şerifle mütevatirdir, tevatürün delillerini de, kaynaklarında söyleyeceğim bundan dolayıdır ki e, mescidi Aksa'dan göklere e, çıkmadı e, Efendim peygamberlerle görüşmedi ödem önce Si gitmedi evacente' gitmedi bunu diyenler hem Necim suresindeki en Necim ve Necimizava sure cellesdeki ayetlerin işaret orada sarahat olsa zaten o noktalara da kafir, inkar edene ne diyecektik? Ne diyecektik? Kafir diyecektik. Ama şimdi orada işaret ama sarahata yakın işaret, sarahata yakın işaret olduğundan ve birçok hadis-i mütevatir hadis-i şerifle sabit olduğundan o göklere çıkışını, sizlere ne tür müteahhit, ne çıkışını da inkar edenler asla ehli sünnetten olamazlar. İmkanı yok. Yani onlara eli sünnet diyen de eli sünnet olamaz. Çünkü çok kuvvetli mütevatirdir. Bunları beyan edeceğim, kısaca inşallah. Çünkü size senelerce miracı anlattım. Allah nasip ederse bir derise aley yazacağım. Ama tam malzemelerim onda hazır değil. E, Ve lakin kolay siyahları, e, hadis şeriflerin cemulerini imam kaydı yapmış. Seyyid Muhammed Ali Malki azleri, onlar Dimaşk'ı yapmış, bazı ulema hadisleri bir siyak üzere sevk etmiş. Hadisler, çok hadis-i şerif var. Abdülkan'in Maktisi iki cilt kitap yazmış, hadis şerifleri toplamış. Ee, İmam Kastalani, mevayb bile dünya sahibi, Bukhari Şari, meşhur İmam Kastalani, ben çok aradım ama diyor, e, o kitaba vakıf olamadım diyor. Ta Kastalani bile o kitabı biliyor. E, ama kitap işte diyoruz ya işte e, yangınlar, o eskisi, yani şimdiki gibi değil, basım çoğalmayınca, el yazmada kalıyor, nüsha istinsâh edilip çoğaltılmayınca da bir yangında gidiyor veya bir selde gidiyor veya bir hırsızlıkta gidiyor vs. bölüşüne çok oldu. Yani şu anda elimizdeki kitaplar elimizde olmayanın zekatı bile değil. O kadar da kitap kaybımız var yani. Allah'tan ulema birbirinden naklettiğinden ilimler nakledine nakledilebilecek kadar gelmiş elhamdülillah. Burada büyük bir rahatlığımız var. Yani kitabın kendisi olmasa da o kitaplar şu anda yazması bile bulunmasa da ondaki ilimlerden çok ulema naklettiği için nakillerle bize kadar intikal etmiş. Bundan dolayı Rabbimize hamdü senalar ederiz. Abdülkanim Maktisaz'da iki cüz yani iki cilt e, Miraç hadislerini siyah yapmışlar. Miraç hadisleri Bukhari'de de var, Müslüm'de de var, Tirmizi'de de var, hepsi ne var? Kütübü Sitte, Kütübü Tis'in, 90 kitap, 990 kitapta da var. Onu konuşmuyoruz. Ama sırf o konuya da ihtisas olarak yapmış. Ben ona vakıf olamadım diyor ee, İmam Kastalani Hazretleri. Sonra işte diğer bir eserden bahsediyor. Çok ilimler onda sevk etti diyor. Ee, Onun da adını söylerim size birazdan. O da diyor fakat diyor ben diyor onu da çok aradım çok aradım ama ona da vakıf olamadım diyor ee, İmam Kastalani. Sonra İmam Zürkani Kastalani eski dokuz yüzlü 500-600 senelik. İmam Zürkhani 200 senelik. Onu ediyor. İmam Zürkhani diyor ki ben o kitabı gördüm diyor. Ben ona vakıf oldum diyor. Efendim böylece ulema bu usta müstakil eserler yazmışlardır. Müstakil eserler. O kadar konu var ki. Miraç konusu. Yani bazen İslamiyet'in tümüne temas edebiliyor Miraç. Çünkü bir vaat 70 bin kelam, bir vaat 90 bin kelam Miraç gecesi. Bunlardan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e tebliğ ile emredilenler, bunlar içinden ehlini bulursan tasavvuf ilmi gibi manevi ilimler, ehlini bulursan söyle, ehlini bulmazsan gizle şeklindeki ilimler, bunlardan efendim nübüvvet ilmi, ilmi ala, kimseyi anlatma bu sana mahsus, Ebu Bekir Sıddık olsa hafsalesi almaz. Radıyallahu teala denilen hususi ilimler ile sallallahu aleyhi ve sellem e, bu mübarek gecede ihya oldu. Rabbin bizi de onun şeriatının, tarikatının ilimleriyle ile ihya eylesin. <gülüyor> Amin. Allahum salli Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Bizi de ihya etti zaten. Şeriatı getirdi, tasavvufu getirdi, hadis-i şerifleri getirdi, hadis-i şeriflerinde zühdü anlattı, rekâik anlattı, tasavvufu anlattı, ahlakı anlattı, fıkıhı anlattı, ahkâmı anlattı, emirleri beyan etti, nehirleri beyan etti. Ne kadar büyük hakkı var üzerimizde. Hakların en büyüğü Allah'ın hakkından sonra Muhammed Mustafa'nın hakkıdır sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan daha ziyade hak sahibi üzerimizde yoktur. Elhamdülillah bu e, geçen haftada e, yani rüyamızın tefsiratı e, hoca efendinin gördüğü Medine'de bana beyan ettiği işte efendim sallallahu aleyhi ve sellem gördüm Ahmet Ebedi yapacağım diye Medine'de anlatmıştı e, hoca efendi. Adını da yazdık sistemize. Mehmet Demir Hoca Efendi. Hiç haberi yok bir şeyden. Birkaç gün geçmeden geldik biz burada. Mübarek cübbe Şerifesinden, Hindistan'daki mukaddes emanetlerindeki cübbe Şerifesinden bir parça getirdiler. Hediye getirdiler. Tabii biz çok sevindik, ferahlandık. Elhamdülillah, Rabbil Alemin. Bu geceleri getirecektim ama biraz bakım yapacağız, hizmet yapacağız. İnşallah cam mekanlarımını hazırlayalım ki siz rahat, net görün inşallah. Aynı kokusu duruyor ya. Allah. Ravza'nın içinden, orada ben hep teheccüd mirabından yakılarım, oradan kokusu geliyor. kabr Şerif'in arada. Yani o koku, aynen o koku yani. Allah Allah. Zaten bayağı farelenmiş yani, bayağı farelenmiş. Elhamdülillah. Biz onu seversek, biz ona muhabbet edersek. Şimdi onun için, bak ben hiçbir sene e, Mevlüt'e zor yetiştiriyorum adak kitabını. Şaban ayında pek böyle, dergide birkaç salavat yazardım. Şimdi e, bir de mübarek adam aradı, hatırını kıramayacağım. Hakikaten kıymetli bir abimiz hizmetlerinde Allah nazardan muhafaza etsin muvaffak etsin çok özel hizmetler yapıyor. O da ya hocam sen peygamberimizi çok seviyorsun sallallahu aleyhi ve sellem ya mübarek sen de seviyorsun ben de seviyorum. E sen bu Şaban ayında ne yapmayı düşünüyorsun? E ne yapmayı düşünüyorum dedim biz dedim Muhammed'den yeni geldik yüz bu yüz dolu dersimiz var. Ya dedi işte bir salavat kitabı da şöyle bir salavat kitabı var dedi Nebani Hazretlerinin. Sonra Nebani'nin değilmiş de Ahmet Abdül Cevad Hazretlerinin Nebani'nin kitabının peşine basıldığı için öyle zannetmişler. Halbuki ayrı kitap, işte müellifini bulduk, şunu bulduk, bunu bulduk. Ya dedi, bunu dedi, yapsan da millet amel et. Esma-ı ile. Mesela Selam isminin, Allah isminin Ebced'i kaç? 66. Ben de onu biliyorum sizinle beraber. Başka da bir şey mi? Bir de Latif isminin kaç? 129. İşte birkaç bir şey biliyoruz. Bu harflere göre mesela ne diyorsun? Salli ve sellim ve barik ya Allah. Diyorsun. İşte... Efendim sallallahu aleyhi ve sellem, ''Aleddâ'î ilâ şehâdetel la illallah'' demiş mübarek. Böyle bir salavat, aşıkların salavatı tertip etmiş. O salavatla sen onu kaç kere okuyacaksın şimdi? Allah ismi şerifi olduğuna göre, 66 altı kere okuyorsun. O salavatı 66 altı kere okuduğun zaman, ne fazilet var, ne hasıl oluyor. Maddi, manevi, bedeni, efendim her hazine, hem Esma-i okumuş oluyorsun, hem Efendimiz sallallahu aleyhi ve salavat-ı okumuş oluyorsun, Şaban ayı da 10 ayıdır, Mubarek Zat 40 sene kadar evvel vefat etmiş onun müellifi. Cennetül Bekî'yi de etmiş Peygamber aş Ahmet Abdülcevat Hazretleri, Allah kabrini nur eylesin. Amin. Bu hediye de gelince, ya dedim bu mübarek adam da arayınca dedim bari sen arayın, peşinize şimdi hediye geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hediyesi gelince ben de gece gündüz uyumayalım inşallah dedim. Ee, bir de haftaya kadar hazırlarız inşallah. 99 esma üstüne bir de şey var, Rab ismiyle bitirmiş, 170. Ondan sonra bir de mukaddimelerinde dolu salavat-ı şerifenin faziletler, şerif rivayetler almış. Biraz daha adabından bahsetmiş. E ben de müellif hakkında biraz malumat koydum. Bir de havas ve faziletlerine ilaveler yaptım. Çünkü kısa geçilmiş. Bazı mucizelerden bahsediyor salavatın içinde. Bu da ne ya derler. Onun hemen onun altına kaynaklarını, faydalı malumat, kaynaklar. İşte bak bu mucize bu salavatla geçiyor ama kaynağı şuradadır. İnkarcılara karşı hani kaynaksız iş yapmayalım diye. Eskiden kaynağı mayna lüzum yoktu. Herkes dürüst Müslümandı yani. Şimdi sapıtanlar çoğaldığı için her tarafta kaynak. Hatta kaynaktan da haberi olan da yoktu zaten <gülüyor> kaynağı veriyorsun. Adam bu ne diyor? E bu ne diyorsan niye kaynak soruyorsun yani? Kaynaktan haberin yok zaten. Ama biz yine yazdık elhamdülillah. Bitti tasnani yapıyoruz inşallah. Şaban benim ayımdır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, salavat okuma emri İnna Allaha iste aydu bil lah. İnna Allaha malaikete ucsallunun al Nabi. Yaiyuhul Ladinaman ucsallu aleysellemu teslime. Allahum a cullu aleseyna Muhammedin, ala Ali ve Cem. Eftalu salawat kadede maliyamat kubar Hangi ay niye Şaban benim ay buyuruyor? Salawat okuma emri onun için çok büyük bir makam. Hepimiz melekler salawat okumakta. Herkezden evvel kim geliyor? allah Teala geliyor. Şüphesiz Allah salavat okuyor diyor. Allah'ın salavatı ne demektir? Rahmetidir, feyiz yağdırmasıdır, bereket yağdırmasıdır, tecellileri indirmesidir. Kabri şerifine, beden şerifine, Ravzay-ı şerifesine, Medine-i Münevveresi'ne, bütün alemler içerisinde Muhammed Mustafa Aya sallallahu teala aleyhi ve sellem, meleklerin salavatı, efendim, dua mahiyeti taşıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Derecesinin yükselmesi, makamın yükselmesi. Allah Teala'ya yücelmenin, terakkiyatın yükselmenin sonu yoktur. Rızasına ermenin sonu yoktur. Onun için bizim salavatlarımızla hala Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sevap yazılıyor mu? Yazılıyor. Bizim bütün kıldığımız namazlar, onun bize öğrettiği bütün ibadetlerden ona hasenat yazılıyor mu? Onun bu hasenata ihtiyacı var mı? Bizim gibi zaruri ihtiyacı yok ama makamlarının terakkisinin devamıdan dolayı Yine bunlardan seviniyor. Memnun oluyor. Değil mi? Memnun oluyor. Ve bize de şefaatini bundan dolayı vaat ediyor. Niçin ezan duası okuyana diyor. Efendim halletle lehu şefaati yevmel kıyam. Kıyamet günü şefaatim hulul eder üstüne çöker diyor. Ve cebetle lehu şefaati diyor. Kabrimi ziyaretine şefaatim vacip olur diyor. Senin beni selamına ziyaretine muhtaç mı? Değil. Ama biz burada kazananlardan oluyoruz yani. Kazananlardan oluyoruz. Allah cümlemize kabri şerifinin ziyaretini helal mal ile Tekrar tekrar nasip eylesin. Amin Allahumme Şu mübarek gecede Rabbinin cemalini gören gözler hürmetine bizi diyen dinleyenlerden her birine ölmeden ziyaretini nasip eylesin. Amin Allahumme Bizi dinleyenler böyle özel dualarda yapıyoruz değil mi? Ne yapalım şimdi bizi dinliyor diye yapmıyoruz. Dinlediği için amin demek ona nasip oluyor meselesi yani. Şimdi bu amin demek kime nasıl oluyorsa, bu kadar aminler boşa gitmez miraç gecesi duaların kabul olduğu gecelerden biridir. Şimdi hal böyle olunca inşallah salawatul muhibbin ala habibi Rabbil alemin muhiblerin muhib sevenler aşıkların alemden Rabbinin habibi sevgilisi Muhammed Mustafa'ya sallallahu te aleyhi ve sellem Esma-i hüsnâ ile memzuc olarak okudukları salavat-ı şerife. Bu da Şaban ayında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize okuyacağımız salavatlar arasına katacağız. Risalelerimizden biri olacak inşallahü rahman. O gelen hediyenin berekatiyle. Yani bizi teşvik etti. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ben beni sevenleri severim buyuruyor. Onun için e, tabii bu zat müellif hazretleri ee, ezher Şeyh Abdülhalim Mahmud Hazretleri'nin çok sevdiği, takdir ettiği, değer verdiği bir zat Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri'nin babası Seyyid Alevi Maliki'nin talebelerinden e, Seyyid Muhammed Alevi Hazretleri'nin arkadaşlarından Tabi o da 40 sene evvel vefat etmiş Birçok ulema ve meşayihtan istifade etmiş efendim e, Mübarek zatın e, bu eseri de inşallah neşledilecek Rabbimiz Tebarek ve Teala Recep i şerif ayında Allah'ımızın hürmetini, e, mübarek ayın, haram ayın hürmetini hakkıyla muhafaza eden ve hakkımızda şefaatçi olarak çıkmasını, bizden ayrılmasını nasip, et, e, nasip eylesin. Amin. Amin. Ondan sonra da Şaban-ı Şerif ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve geldiğinde onun salevati şerifesiyle meşgul olmayı artırmamıza karşı bize, zikrine, şükrüne, güzel ibadetine karşı bize yardım eylesin. Amin. Allah'a amin. Bütün böyle tetikte olacağız. Günümüz, gecemiz faziletlerimize efendim, düşkün olacağız, haris olacağız, kaçırmayacağız, kaybetmeyeceğiz. Kazanç burada. Bu gece ölsen sana maç kaç kaç bitti demezler. Ama bu gece ölsen sana yarın Habibime salavat okudun mu ömrü hayatında derler. Ben sana emrettim salavatı derler. Onun için Tabi namazı sorarlar, başta iman sorarlar, namaz sorarlar ayrı dava. Ama iş emirlere gelince salavat okumak da emirlerdendir. Onun için Şafii mezhebinde salli barik okumak namazda vaciptir yani. Hanefi mezhebinde vacip değil biliyorum, Şafii mezhebinde vaciptir. Yani ne kadar önemli, kuvvetli bir sünnet. Vacip ne demek vacipsiz? Namaz olmayacak duruma geliyor yani salavat. Zaten İmam Şafii'nin de beytlerinde var yani. Allah size o kadar şeref verdi ki diyor, Ehli Beyt'e de salavat olduğu için Salli Bârik'te hala Âli Muhammed diyorsun, Âl Ehli Beyt'tir. Siz diyor öyle, ne mübarek Ehli Beyt'siniz ki enlemenle musallâ aleyküm lâ salâtelâhu Size salat okumayanın salatı yoktur diyor. Salat ne? Namaz. Size salavat okumayanın salatı yoktur diyor. Yani ne demek? Namazı yoktur diyor. Şafii'de vacip olduğundan yani. Ya tabii biz de Hanefi'yiz ama biz de, de çok kuvvet kuvvetlisiniz. Hiç terk ediyor muyuz? Hiç salli Bariksiz namaz bitiriyor muyuz? Hayır. He? Müekedelerin ortasındaki teyiyatta okumuyoruz. Ama e, son teyiyatlarda iki rekatlıksa bitimi oluyor zaten. Bir teyiyat oluyor. E, dört rekatlıksa ikinci teyiyat oluyor. kanide Ahire'de mutlaka salli okumadan selam vermiyoruz. Ne kadar şey olsa Rabbena Adina'ları, Rabbena afilleri bile vaktimiz dar olsa, bir olay olsa, hızlı olsa, şu olsa bu olsa yine de salli Bariksiz namazın selamını Bağlamıyoruz, değil mi? Ya, bağlamıyoruz. Onun için Rabbimiz Tebâreke ve şefa'atlerine Amin. Şimdi, bu mübarek geceyle ilgili bazı faziletleri önden söyleyeyim de sonra, sona kalınca kafanız karışmasın. Yani namazı ve yarın orucu hakkında bunlar kısa geçecek. Ondan sonra bazı itirazlara cevaplar vererek Efendim, yatsı namazını cemaatle kılacağız. Bu gece yatsı namazını cemaatle kılan yarı geceye kadar ihya etmiş olur. Sabah namazına cemaatle kılan tüm geceyi kıyamda, ayakta, teheccüde geçirmiş gibi olur. Eşittir, eşittir. O kadar mühim bir cemaatle namaz kılma meselesi. Yatsını ve sabahın cemaatle özellikle gecenin ihya'sı için, bu geceyi ihya etmek isteyenler için. Efendim, şimdi şunu önce bir duyuralım, sonradan son dakika şey olmasın. Hayder dediler ki fidan kampanyası devam ediyor. Ormanın açılışı 6 Nisan Cumartesi saat 11'de dediler. Bana da illa gelsen de orada bir fidan dik dediler. Ben ayakta zor duruyorum zaten. Velakin geleyim dedim. E, Şile tarafında herhalde. Telefonda 0212 923 1923'ten bilgi alınabilir. 6 Nisan Efendim cumartesi günü saat 11'den sonra yani ben 12'de ancak olurum. Dua yaparız işte bakalım bir ormanımız, dikili bir ağacımız olsa. Ağaç ne yapacağız bir dikili ağacı? Ağaç diktiğimiz ağaç meyve yiyebilecek mi? Meyve ağacı dikmiyoruz ki herhalde değil mi? Meyve ağacı dik mi? Ne, ne ağaç? Ecem ağacı oksijen veriyor. Efendim bütün insanların sıhhatine, afiyetine. Şimdi meyve olursa Hayvan yer, insan yer, o yer, bu yer, sevap olur, sadaka olur, hayır olur, ne olur. Anladık. Şimdi bu çam ağacını dikmenin fazileti var mıdır? He? Şeyin ne onladı, yılbaşında kesmenin çok vebali vardır, onu biliyoruz da. Şimdi dikmenin sevabı var mıdır? Size şimdi sevapsız bir iş söylediğim zaman sizi itekle itekle gider misiniz? Gitmezsiniz. E ben de sevap uydurabilir miyim? He? Şimdi ben de e, geçen o teşviği yapmıştım. Sonra Ömer Nesefi Hazretleri'nin Ömer Nesefi biliyoruz. İttikatta imamlarımızdan, akaidimizin metin sahibi. Onun e, yani 900 sene falan evvel yazdı. El Kant Fizikli Semerkant isimli bir eseri var. Bu eserinde e, hadde sena ile bütün e, bana şu bana şu hadisin ravilerinin aklını yapmış. Şimdi diyor ki işte ona diyor Osman bin Muhammed Müstecmi Ali ibni Hakim ona El İdrisi ona Şelah Hasan İbn Muhammed ona Amr İbn Muhammed ona Yahya İbn Bedir ona İbrahim İbn Muhammed ona Osman Muhammed ona İbrahim İbn Ahmed el ona Bakî İbnül Velîd ona Cerîr İbn Osman ona İmam Dahhak ona ona İbn Abbas radıyallahu teâlâ anoya geldik. İbn Abbas bir şey hadis demese de dediği şey ne hükmünde oluyor? Hadis hükmünde olur. Çünkü kendi kafasından İbn-i bir fazilet vaat etme hakkına sahip değil. Çünkü faziletler neyle belli olur? Allah'ın vaat etmesi. Allah'ın vaatine e, vahye kim müşahit olur? Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabeden bir fazilet gelirse, bazen hadis demezler. Demeseler de bir rivati yaptıkları zaman, hangi ayetin tefsirini de yapıyor? Ve -hub -hub -hub. Her şey Subhanallah ve Hamdi'yi söylüyor. Bu ayet midir? Ayettir. İsra Suresi. Velakin la tevkâunet tesbih siz onların tesbihlerini anlamazsınız yani. Her şey Sübhanallah amca bu tahta söylüyor. Ama bunun şimdi zikrini duysak burada ben burada fırlarım aşağı. Değil mi? Sen kafayı yedim zanetersin. O sonra gece yattığın yatağın Sübhanallah ambi dediğini duysan zaten efendim hepten ışıkları açarsın falan bas bas bağırırsın. Onun için Mevla bize bunları duyurmuyor. Siz tesbihlerini, lügatlarını anlamazsınız ama her şey beni tesbih ediyor. Açellesin tefsirinde İbn Abbas Hazretleri buyuruyor: Eğer onu Yusuflu ve sahibi bir şey ekersen, mahsul ekersen, Kabristan üstüne zaten biliyorsun onun sevabı, ölünün azabını bile takip ediyor bu kararı adı Mesela saksı benim bahçem yok, saksıya bile böyle balkonda bile tohum alıyorsun, bir şeyler alıyorsun, ekiyorsun. Oh tomatesini afiyetle yersin. Ondan sonra yeşilliği de, onun ipi de, sapı da. Tespih eder, sevabı da sana gelir. Her türlü kazanç. Her türlü kazanç. Çünkü bir şey ektiğin zaman o direkt yenilen şey olmuyor, mutlaka onun nesi oluyor? Yaprağı oluyor, toprağı oluyor, işte o ekilen yeşillik oluyor. O yeşillik tarafı zer'a'dır, ekin. Ürün tarafı semeredir. Ekin tesbih eder. Sevabı kime gider? Vejruhli sahbî. Bütün şüphanlarımız. O devamlı söylüyor. Çünkü ekinin uykusu gelmez, aptesi bozulmaz, Değil mi? İşi olmaz. Çoluk çocuğuna fakat emine uğraşmaz. Biz iki tebi durdururuz tespihleri. Ekin devamlı tespih eder ektiğin bir şey ecdid sahibine olup. Vesebun cedid yusbehu ve ejli sahibi vesebul halq yedu ala sahibi. Allah, bu tabii acap. İn kuntü müminne neb kuntü müminne. Yeni elbise diyor, tespih eder. Yeni elbise. Yeni derken illa her dakika yeni elbise alamazsın. Yıkarsan temiz hemen tesbiha başlıyor. Elbiseleri temiz tutmak lazım. Tespihata başlıyor, sevabı sahibine gider. Eğer kirli elbise ise, eski diyor da kirli anlamak lazım. Çünkü eski elbise giymek sünnettir. Kirlenirse elbise, o da beddua eder diyor sahibine. Der ki, Müslümansam beni temizle der diyor. Allah Allah. Sen de zannediyorsun ki, arabanın üstüne yazıyorlar ya, beni yıka. Milletin, halbuki üzerindeki kirli elbiselerin hepsi ne diyor? Bas bas bağırıyor. Müslümansam beni yıka. نَقْنِي اِنْ كُنْتَ مُؤْمِنَنْ Müminsen beni yıka Temizle diyor yani. Şimdi böyle bir durumdayız. Mevla'nın hiç boş işi yok. Abesle iştigali yok. Hikmetsiz bir mesele yok. Giydiğin elbiseye kadar, ektiğin zer'a kadar, ekine kadar. Şimdi inşallah dikeceğiz. Artık ne kadar? Arada bir de kontrol edeceğiz tabii daha. Suyunu muyunu da onlar halledecekler. Dernek madem bu işi açtı başına, Şimdi takip etmesi icap eder ki bir ağaç ölmeye. İnşallah Rahman biz de orada olacağız. Yani Şile'de tam adresi bakın şey. Hayderin sitesinden nereye geleceksiniz? Ne yapacaksınız? Herkes arabasıyla, nesilen gelirse gelebilir. Allah Tebaraka ve Teala ekinlerimizi bütün Müslümanlarda ektiklerini, bu Müslüman beldelerinde ekilen bütün bu ekinleri fazlı keremiyle hepimizin maddi, manevi sıhhatine vesile eylesin. Hayır. Hepimizin ibadetine kuvvet eylesin. Hayır. Çünkü oksijenimiz olursa, havamız temiz olursa, bedenimiz sağlıklı olur. Sağlıklı olursa ne olur? Zikrimiz, şükrümüz bol olur. Öyle değil mi? Ekinimiz yok, ziraatımız yok, efendim, ağacımız yok, oksijenimiz az, hava kirliliği, hele ki şehir içinde şu andaki durum burada, insanların çoğunun kanser olmasının Kanser olmasının sebebi, ekseri araştırma çevre faktörü diyor. Çevre faktörü dediğin ne? En başta hava kirliliği, kimyasal atıklar vesaire. Bunlara karşı efendim panzehir ne? Yeşillik, oksijen, temiz havanın olması. İşte ona göre Müslüman sağlığına dikkat edecek. Müslümanların da sağlığına vesile olsun diye niyet edecek. Bir zira ekin ekecek, bir ağaç, bir fide dikecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi mübarek elleriyle dikerdi sallallahu aleyhi ve sellem. Sünnettir. Biz de bir sünnete itibat edelim. İnşaallahu rahman. bu sünnet seniyeyi ihya edeceğiz. Bunu duyuruyoruz. Şimdi bu mübarek gece hakkında Beyhek'i, İmam Beyhek'i, Beyhek Fellâillâhukat isimli eserinde hadis-i şerif ediyor. İmam Beyhek'i'nin şu özelliği var. Muhaddistir, çok muaddist var. Ama İmam Beyhek'i Delâ'l-i Nübüve eserlerinde bildiriyor ki ben bu Dergilerde yazdığım e, hadislerle amel konularındaki bu dergi çıktı. Bu yeni dergide yazdığım yazıda üçüncü reddiyen yani zayıf hadislerle amel müstahap bir rivayete mevzu demek. Tehlikeli olduğundan ihtiyatlı davranmak lazım. İkisini okudunuz mu? Okuyabiliyor musunuz? Ben de zannediyorum ki bir alan beğenen olur. Müşteri var mı müşteri? Okuyor musunuz? Ben yani çok canım çıktı. İki ay uğraştım o yazılara. İki ay uğraştım. Dakikada yazılmıyor o hadislerle ilgili konular. Bak bu üçüncü yazım çıktı. Burada da Hadis-i Şerif'in ee, zayıf hadislerle ilgili vesair. İşte efendim bu ilimlerle ilgili. Burada daha çok birçok ilim zikrettim. Rekayip namazına mevzu diyenler reddiyeler var işte vesair. Ee, bu e, yazılarımda görmüş olacaksınız. Herhalde ilk yazıda çıktı. Ya da ikincide çıktı mutlaka ki. İmam Beyhaki diyor ki bir hadis eğer mevzu yani her yoldan uydurma rivayet taslifine tabi olup hiçbir senedi istadı yoksa ben onu kitaplarımda asla zikretmedim diyor. Böyle bir garanti vermiş. Dolayısıyla İmam Beyhaki'nin eserlerinde geçen hadis-i şerifler Mutlaka efendim e, kabule şayandır, uydurma rivayet eserlerinde söz konusu değildir. Bunu bir defa kendi muhattis olarak başında garantilemiş yani. O İmam de camus sahırın başında aynı şeyi cikriyor. Kendi eserindeki Cem İçin. Şimdi bu İmam Beyakî'nin Fezalül Evkat isimle seni. Ta diyor ki şuhab İman'da da var, İbni Asakir'de de var. İmam Deylemi'de de var. Bunlar muhattisler. Ama Abdülkadir Geylani'ler de muhafaza zaten var. zaten var ama işte bu hadis ilminden dem vuranlar bana hadisten kaynak göster. Evliyanın kitabından kabul etmiyorum diyenlere karşı ben de artık ne yapıyorum? Hadis kaynaklarını öne alıyorum. Ki iman ve yakın muhaddis olduğuna göre onu öne almamız icap ediyor. Abdülkadir Geylani radıyallahu an şimdi burada zaten üçüncü, dördüncü kaynakta, o da geçiyor. Selman Farisi radıyallahu teâlâ anh'tan Divaat edilen bu hadis-i şerifte ne buyuruyor? Fi recebe, Recep ayında yevmün bir gün var, yarın. Ve leyletün bir de gece var, bu gece. Men sâmedelkel yevm kim o günde oruç tutarsa yani yarın. Tek tutulur mu? Tutulur. Hadiste o gün dediği için cumaya da gelseydi tutulur, çarşambaya da gelseydi tutulur. Çünkü hadis-i şerifte beyan edilince bitti o günde oruç tutarsa ve kâhmetil kelleyle o gecede kıyam yaparsa kıyam ne demek? teheccüd namazı işte yalnız kıyamın esası gecenin ekserisini namazda ayakta geçirmek kıyam yani şu kıyam ayakta durmak namazın da rüknü biliyorsunuz kıyam, kıraat, rüknü suçuktan biri kıyam ama alimler diyorlar ki adam hep ayakta duramaz, uzun kılamaz yani otururken yaptığı zikirler, uyanık haldeki okuduğu Kur'an-ı Kerimler, salivat-ı şerifler, bunlar da kıyama dahil midir? Dahildir. Şüphe yok. Zalim. Ama bir gecenin kıyamı için ne yeter ne yetmez, gecenin ekseriyetini ibadetle geçirmesi lazım diyorlar. İşte akşam ezanıyla gece girdi, imsakla 5-12-13'te çıkıyor. Değil mi? 6.30'da burada tevcut kılıyorduk ya. Ne kadar geri gitti görüyor musun? Hıfz namazı kılıyorduk. Şimdi geri gidiyor tabii. O imsaha riayet edilecek. O huduttur, sınırdır. Nafile ondan sonra kılınmaz. Sabahın sünnetinden gayre. 13'ün oraya kadar geceyi böldüğün zaman ekseriyetin ibadet. Şimdi burada konuştuğum, benim sizin dinlediğiniz ibadet sayılıyor mu? Aynen. İlim meclisi bin rekat nafileden eftali. Bin rekat nafileden eftali. Gece bin rekata vakit yetmez. İlim meclisindeyiz. zaten çok okuluyor hep. Şimdi... Ee, buna göre ekseriyetini ibadetle ya. Bazı alimler işte yarısında olur. Bazı alimler işte falan filan. Ben size demin en kolayını söyledim. En kolay neydi? Yatsı cemaat, sabah cemaat. Bu da müslüm, sahih Müslim hadisinde yani. Kendime kamel leyle külle gecen tümünü diyor. Çünkü yatsıyla yarısını diyor, sabahla da öbür yarısını söylüyor. Bu büyük bir müjde. Ama yine de bir insan Sadece bununla yetinmez. Böyle bir mübarek gecede de birkaç rekat da de teheccüd Değil mi? Özellikle bu otuz rekat var ya, yani aramızda kalsın, ben de kılamadım. Ve şimdi bu gece yirmi rekatını inşallah kaza edeceğim. Çünkü de ortasındaydı geç. Bu ömreye gittik, şirazemiz kaydı. Günlerimizi şaşırttık. Geldik Recep'de miyik, Şaban'da mıyık? Şaşırttık. Ben yoksa o günleri, geceleri böyle be belirlemiştim. O otuz rekat çok önemli. Üç, başta üç kulübü Allah okunuyor, peşine üç kulü erken okunuyor. Otuz rekat. Nafilelerde kaza vacip diye bir şey yok ki. kendisi vacip değil ki. Kendisi vacip değil, kazası olsun. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sahih hadis. Gece virdinden uyursa teheccüdü kılamazsa sabahla öğlen arası aynı namazları kılarsa gece kılmış gibidir. Bu hadis sahiptir. Bukhari müslüm olacak, en azından müslüm biliyorum. Bu hadis-i şeriften dolayı efendi hazretleri gece ben hayatımda bir kere rastladım. Geçen anlattım işte efendinin bu gece teheccüdü işte kalkamadım dediğini. Bir kere rastladım hayatımda. O da cemaate ilan etti. onda da niye ilan etti? Bakın şimdi iştaktan sonra gece kıldığım kadar kılacağım dedi. Çünkü neden dedi? Millete teşvik edeyim. Hadis-i böyle vuruluyor Gece kılmış gibidir. Öğlene kadar kılarsan. Yani buradan ne anlıyor ulema? Diyorlar ki nafilelerde de kazası. Nafilenin kendi vacipliği ki kazası olsun. Ama sen onu... İşte bir mazeretten veya vesaireden terk ettinse sen, faziletinden marum olmak istiyorsan daha Recep çıkmamış. Son gecede son onu kılarız. Son, son gece ne günü? Son gece gece? Onu da bilelim de ben de. Ha? Ha yani Cuma günü Recep'in sonu mu? Cuma günü son sonu yok Cuma gecesine çatmış. Bu önümüzdeki. Cuma gecesi çok muazzam. Ee, dolayısıyla Cuma gecesi son o bitiririz. Çünkü diyor Selman-ı Farisi o namazı duyunca secde yaptı, şükür secdesi yaptı. Böyle bir namaz bize öğrettiğin için dedi. Ya Rabbi sana şükür olsun. Habib Rasulullah er sallallahu aleyhi ve sellem'e çok teşekkür etti, ağladı. Müjdeleri, sevapları Recep İsa'da dolu yazılmış. Çünkü münafıklıktan beraat aldırıyor. Münafıklara nasip olmadan, münafıklıktan beraat aldırıyor. Kılmayan münafık olmuyor haşa, böyle bir laf denmedi. Ama kılana, mesela ne buyuruyor adi Şerif'te? 40 gün 40 gece yani 40 gün eee tekbirine veyahut 40 namaz, 40 vakit iftitah tekbirine imamla yetişen munafıklıktan beraat alır. Öyle mi? Ne buyuradı Şerif? Benim şu meselimde Medine'de, mensallafi meslihada bu Ahmet İbn Hanbel'in sünnetinde. Erbaun 40 vakit namaz kılarsa la so, Hiçbirini kaçırmayacak yani cemaatle. Tabi kendi de cemaat yapabilir. Geldi öğleden sonra geldi Medine'ye. Efendim alem gitti arkadaşlarına cemaat yaptı o da o sayılır. Ha cemaat yapamadı tek kıldı o da sayılır. Ama tabii cemaat olması mükemmelliyettir. Hiçbir namaz fevvet etmeden 40 vakit kılarsa Kutub el-beratü azab Azaptan beraat yazılır. Ve bera, e, beraatü minenler, Cehennemden beraat yazılır. Ve ber yemine nifak munafıklıktan da beri olur. E sen şimdi sen 40 vakit kılmadın diye münafıksın mı diyeceğiz adama aşağı? Yani yanlış yanlış manalar çıkartmayın. Ama hadis-i şeridi ne buyuruyor? Bunu yapana münafıklıktan beraat yazılır. Anladın mı? Bu namazda da böyle bir müjde var. 13 için selman farz Farisi Bir de sevapları sayısız. Yani ben şimdi vakit bulup sayamıyorum. Ama Recep ayı çıkıyor. Ben şimdi bu gece inşallah diyorum. Allah'ım bana kuvvet versin. Bazı bir devriliyorum aşağı yıkılıyorum hastalığımdan. İnşallah 20 rekatını hemen halledeceğim. Son gecede 10 rekatın. Teşvik için söylüyorum. Sana gösteriş yapsam ne olur? Sen ne vereceksin bana? Ne vereceksin bana? Ha, be, bu namaz çok önemli. E, çünkü hakikaten Abdülkadir Geylani Hazretleri çok üzerinde duruyor bu namaz. Radıyallahu Teala. büyük Büyüklerimiz. Onun için kılmak lazım. Onun tam sayfasını kitaptan söylerseniz arkadaşlara Recep'den, Risale'den çünkü neden? Her on rekattan sonra bir kelime-i tevhid var. Farklı. Zikri var. E, kolay bir şey. Kısa bir şey ama bir kere de okunacak. Ellerini kaldırarak okuyorsun. La ilâle allâhdehu lâ ilâ allâh şerîke lâleul mülkü lâleul hamd. Göğsünün rizasına kadar. Ellerini kaldırarak okunuyor bu zikir diyor. Hadi Şerif öyle beyan ediyor. Onun sayfası dergide geçen sayıda vardı. Onla amen edilecek. Şimdi bu gecenin kıyamı. İnsan mümkün mertebe ibadetle ihya etmeye bakacak. Ama yarın işim var. Memursun, işçisin. Şudur budur. Ben sana tatil verme yetkilisi değilim. Onun için e, sen ona göre biraz uyursun dinel, istirahat ederse O senin bilicinsin. Ben bırakırsam seni tabii ayrı dava. Şimdi ne kadar? Birazdan çıkmamız lazım mesala. Şimdi Recep'te bir gün ve bir gece var. Bu geceyi e, ihya eden ve gününde oruç tutan kane keman saam emine der miyettesene ve Allah'ın yarattığı zaman mefumu içerisine 100 sene Sıralı ibadet, namaz, teheccüdde ayakta kıyam. Yüz sene. Orucu da yüz sene. Bir adam yüz sene ömrü olsa, yüz senenin tümünde oruç tutsa nafile. E nerede? Ömrümüzde nerede? Çocukluğu çık, yaşlılığı çık, hasta hele beni hepten zaten 20 yaşına döküldüm. Ne kaldı? Yüz sene orucu koy buraya, yarının orucu yüz sene. Onun için bu fazilet hadis-i şerif evvel -e salat-ın -re Recep Recep'in bitmesine 3 kala. Yani 27. gece ve günden bahsediliyor. Enes Bu Recep şalesinde bu namazdan sonra kılacak zikirler 245. Değil mi? O uzun biraz da. Yani sayfasına göre değişiyor. Hadis-i şerifi müjdelerini hepsini okursunuz. Ben size şey söylüyorum. Her rekatta, iki rekatta selam veriliyor, on rekat, on, on, on. Biri, üç kulüvallah peşine üç kulüvallahı kâfirin okunuyor. Burada kulüvallahı önce okunuyor. Nafilelerde, surelerde önce sonra riyat etmemek mekruh değildir. Hanefi fıkhına göre de böyledir yani. Şimdi bu namazın tarifini uzunca bakarsınız tamam mı? Zaten Miraç gününün namazının hemen peşine gelmiş. Sayfa 242'den başlıyor. Müjdeleri, faziletleri metni falan var. İlk 10'u kıldıktan sonraki kelime-i zikri 247, ikinci 10'u kıldıktan sonra 248, üçüncü 10'dan sonraki 249. Her 10'dan sonra bir kelime-i tevit zikri var ellerini kaldırarak. Başka bir şey yok. Başka bir duası yok. Rabbim faziletine nail eylesin. Bu gecede de kıyam sayılır. Bu gecende kıyamından sayılır. Şimdi, bu mübarek gecenin faziletleri ve amellerine gelelim. Şimdi namaz bu geceye has namaz bu geceyle alakalı namaz hakkında yine bir hadis-i şerif size edelim bu hadis-i şerifte üç dünyane namazı var fakat ben size imam beyheki'nin yine fezalül evkat şuabul iman gibi İbni Asakir muaddis'ten rivatini söylüyorum Diğerlerinde de siz burada bakarsınız İlk, e, 20 rekat da var Efendim o da çok muazzam bir namazdır. Kalbi ölmez, iman nuru sönmez. O da dergide de duası yazılıyor. Sayfa 60. Yeni dergi söylüyorum. Bu Nisan ayının dergisini söylüyorum. Nisan ayının yeni dergide 69. sayfada e, o namazın da duası var. Efendim. Allahumme niyse'luke bi müşahedet esraril el Burada çok önemli olan ve bilhalveti lletî khasas tebâ sayyid 27. gece. E, ki, Habibinle yaptığın özel halvet hürmetine diyor. Özel halvet. Çok. Çünkü hiçbir peygambere nasip olmamış. Onun için kabule şayandır. <gülüyor> en terhamek albiyel hazin. Üzüntülü kalbime rahmet edesin. Ve tücibe davetiye akrameylek kramin. Duama icabet edesin. diyor. Dualarda kabul oluyor. Bu 20 rekattır. O namaz e, onun tarifi dergide 69'da, kitapta 239'da. 238 39. Şimdi esas namaz yani beyhakî ve hadis-i şerif olarak kuvvet yani e, bu rivayetler içerisinde en kuvvetlisi diyeyim sana. En kuvvetlisi Enes sallallahu Teâlâ'dan geliyor. Resulullah sallallahu Teâlâ aleyhi selam buyuruyor. Firac beleyletün Recep'te bir gece var. Yükce bulül âmile fiy hasenâtü mi'tenha. Ve Recep'in Recep bitmesine üç kala. O gece amel edenlere 100 senenin hasenatı yazılıyor, 100 senenin hasenatı yazılıyor. Şimdi ferman son lafıya iste, istete aşrata her kim o gece 12 rekat kılarsa, her rekatta ya krofikler, fatihat ve suret Kur'an bir fatihha bir de Kur'an'dan bir sure okursa. Ben size tavsiyem ikinci rekatlarda hep kulüvalla okuyun. Çünkü Kur'an üçte biridir. Birinci rekatlarda bir şey bilmiyorsan inâta inâ okursun, diğer surelerden biliyorsan istediğini okusun. ama sure. Ayet demiyor, sure. İşte ayet olsa sure değil, anladın mı? Ne deniyorsa ona göre hareket edeceksin, kafana göre takılmayacaksın, sure. Her rekatta Fatiha'dan sonra bir sure. Ama ikincilerde kulü Allah okunması çok fazileti olur. Her iki bir teayyat okuyup selam veriliyor, Selamdan sonra ve velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve ekber deniliyor. Kaç kere? Yüz kere. Bunun bu gece okunmasının en büyük önemine, Bu gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yedinci kat semada hangi peygamberle görüştü? He? Sayalım. Birinci katta Adem. İkinci katta İsa ve Yahya Aleyhisselam ve teyze oğulları Üçüncü katta? Yusuf aleyhisselam Dördüncü katta? İdris aleyhisselam Beşinci katta? Harun aleyhisselam Altıncı katta? Musa aleyhisselam Yedinci katta? İbrahim aleyhisselatü vesselam Bu hadis-i şerif Buhari ile sabit. Bütün hadis-i şeriflerde geçiyor. Ne mütevatir olan konular bunlar. Peygamberlerle görüşmesi mütevatirdir. Hadisler, Bukhari-Müslim hep sahih hadislerdir. İbrahim aleyhisselam, birçok konuşmalar geçmiş tabi. Bize ulaşan hadis-i şeriflere göre. Ne buyurdu? Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ekri ümmeteke nisselam ümmetine benden selam söyle. Salavatullahi ala nebuna ve ala seyyidina İbrahim ve ala ehli beyti allah Teala İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'a şümbarek gecede çok salatlar eylesin, çok selamlar eylesin, çok rahmat eylesin, çok berekat ulaştırsın, çok e, derecat ihsan eylesin, bizden onu hoşnut ve razı eylesin, bizlere şefaatçi eylesin. Adem, İbrahim Aleyhisselam ne demek? Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın dedesi ve Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'den e, sonra en büyük peygamber kim? İbrahim Aleyhisselam. Bilaşek. Onun için o bize selam söyledi bu gece. Ve dedi ki onlara söyle ki yani veyak birumenel cennetet tayibetü türbet azbetül ma cennet toprağı çok temiz suları çok tatlı bir yerdir. Buyursun gelsinler. Kurban olduğum İbrahim Aleyhisselam'ın müjdesiyle, davetiyle, teşvikiyle cennet aaliyatında ziyaretini nasip eyle ya Rabbi. Komşuluğuna nasip eyle Amin. ya Rabbi. Ne ameller faziletli. Hep müjdeler neler yazıyoruz kitaplarımızda değil mi? İbrahim Aleyhisselam'la efendim diz dize efem cennette oturur, sofrada yemek yer. Ne müjdeler var? Bunlar neyle oluyor? İşte oruçlarla, zikirlerle, ibadetler. Hayrat, hasanat, infak, cihat. Allah için malını canını feda edeceksin bu yolda. Yoksa nasıl olacak? Onlara haber ver ki Enel cennette kı'anun. Cennet kup kurak bir arazidir. Cennette yerden, topraktan başını çıkartmış bir yeşillik yoktur. Hoppala! Nasıl oldu şimdi ya? Biz cenneti yeşil biliyoruz. Mustafa Öztürk diyor ya, Kirasun daha yeşil diyor mesela. Ha, Şimdi, hakikaten cennet nasıl kupkuru oluyor ya çok kurak oluyor, ot yok, ocak yok, bir şey yok diyor. وَاَنَّهِ رَاسَهَا Cennetlerini ağaçlandırmak istiyorlarsa tamam mı? Haydere fide parası atmakla da yetmiyor yani. Dünyada ağaç dikiyorsun, tesbih oluyor, sevabı sana anlattık ama cennetin ağacını dikmek istiyorsan efendim tohumu nereden alacaksın? Fideyi nereden alacaksın? Değil mi? Toprağı nerede bulacaksın? Nereye ekeceksin? Nereye dikeceksin? Ha. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah Allahu ekber. ile Allah Allah'ın sevdiği kelam dörttür. Bundan öte yoktur. Bu dörtten daha sevdiği tesbih yok. Biri Subhanallah, biri elhamdülillah, biri la ilahe illallah, biri Allah ekber. 4. Ve eklersen nurun ale nur olur. O eklersen de. ama dörttür. Ne dedi sahabeden biri, ''Ya Rasulullah çok yaşlıyım, zaten bir şeyden kafamda tutamıyorum, Kur'an'da okuyamıyorum, ezberleyemiyorum, bana bir zikir söyle, Kur'an'ın yerine geçsin.'' Kur'an'ın, ''Yüccü minel Kur'an'' ''Allimni duane zikran, yüccü minel Kur'an'' Bir dua öğret, bir zikir öğret, Kur'an'ın yerine geçsin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Kur'an'ın yerine geçen tek tesbihat budur. Ve özelliği de şu: cünüp olsan Kur'an okuyabiliyor musun? Okuyamıyorsun. Ama cünüp olsan bu tesbihatı okuyabiliyorsun. Cünüp de boş durmasın diyor. Abdestsiz de boş durmasın diyor. Abdesti zaten Kur'an'a tutmadan okunur. Abdesti Kur'an'a tutamazsın, tutmadan okunur. Cünüp hiç okunmaz. Ama subhanallahü elhamdülillahi ve la ilahe illallahü ağzınıza alıştırın. Çünkü onun için bu gece bu haberi gönderdi. Bir tane okuyorsun, cennette bir ağaç dikiliyor. Nasıl bir ağaç? Gölgesini artık kesmez. Kes. 500 sene gitsen gölgesini kesemezsen. 500 sene gitsen. Böyle bir ağaçlar dikiliyor. Onun için burada tam yerin değil. Bu namazı bu gece kılarsak, peşinde de yüz kere bunu okursak. Vestafirullahiye Ve te mera. Şimdi bu gece geldiği için bu haber İbrahim Aleyhisselam'dan bu namazın pesine de efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tesbihatı koyuyor. Her şeyin bir münasebeti var. Sonra yüz kere de estağfirullah. Estağfirullah el azim dersen daha iyi olur. Estağfurullah nazim, de, illa, el azim la ilahe illallah, hayy ve daha iyi olur. Yüz kere estağfirullah derken üçünü büyük yapın. Yani üçünü. Mesela 33 üç, ben şöyle yapıyorum. 33 yaparken 33'üncüde geliyorum, büyüğünü okuyorum. Çünkü zaten üç kere büyüğünü okursam, denizlerin köpükleri kadar günahın saaf olur, o sahih hadis. Estağfurullah, estağfurullah, gelsin. 33'e geldim mesela. Estağfirullah elledi veyahut el elledi de olur. La ilahe illavel heyyel gayvme ve tübüyle. Zaten yüzde, üçte bu okunmuş oluyor. Anladın mı? İşte Sübhanallah İbihamdi'yi öyle yapıyorum. Sübhanallah İbihamdi, 100 kere okurken geliyorum, 33'e gelince, Sübhanallah İbihamdi, Sübhanallah İbihamdi, 33'te uzununu okuyorum. Uzun hangisi? Şu manla benim dinin uzunu hangisi? Şu manla alazım establattıyor tamam o da uzunu ma başka var. Ne buyuruyor cüveyri annemize? Saatlerdir sen oturup zikir mi yapıyorsun? Teçrütte çıktı kuşlukta geldi annemiz oturmuş zikir yapıyor. Evet ama ben senden sonra bir tesbihatı üç kere okudum senden fazla kazandım buyurdu annemize değil mi? Uzun sübhan Allah'a ve Adede halkihi ve rillâe nefsihi ve zîneti arşihi ve midâde kelimâtihi. Efendi Hazretleri hep sonra okurdu yani. Bu tesbihat hiçbirine benzemez. Bundan üç tane okuyor. Son yerler, gökler, alemler, arş, kürş, mizan hepsi doldu, taştı, çoştu. Saatlerce tesbih edenden fazla oluyor. Ha! Ben ondan da fazla olayım diyorsan sen de saatlerce bunu oku o zaman. Anlatabildim mi? Şimdi sen saatlerce Sübhanallahübiham diye okuyorsun orada üç kere okuyor, seni geçiyor. Ama sen orada altı kere okursan onu geçiyorsun işte. Anladın mı? Dokuz okursan öbüründe geçiyorsun. Böyle böyle kazancın sonu yok. Allah ahirete çok kârla çıkanlardan eylesin. Amin. Amin ya Rabbel Alemin. Şimdi on iki rekat kılındı mı? Namazda bildiğiniz sureleri okuyor musunuz? 12 rekatten sonra Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu 100 kere. Estağfirullah 100 kere. sünne bir sallallahu aleyhi ve sellem var. Sonra Nebi sallallahu sellem'e 100 kere salavat. En kısası Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sellem. Ve ali o sahabeyi de, sahabeyi de katın. Ehlibeyt illa lazım. Sahabe de yani Ehl-i Sünnet'in şiarıdır. En kısa salavat okuyan nasıl okuyor? Allah'ıma salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Selamsız bırakmayın. Selam da... Ha burada selam demiyor ama işin kemali selamladır. Ayet-i Kerime'de sellimu teslima diyor. Sallu da bırakmıyor. Ve sellimu teslima. Selam verin buyuruyor. Şimdi yüzde salavat-ı şerife okudun. Üf. Ne olacak şimdi? Hemen ne yapıyor? Ne getiriyor diyor, ne getiriyor diyor. Hoca diyor, ne getiriyor diyor. Şimdi bunu Allah zaten bu gece yapın, tamam mı? Hiçbir şey lazım değil. He? Ama yine de müjdesini söyleyelim yani. ثُمَّ يَدْعُوا nefsi مَاشَا emri dünya var وَاَحِرَةِ Şimdi senin dünyalık bir isteğin var mı? Uf, Seçim şeyini geçer. Ne onun adı? Pusulasını. Ahiretinden bir isteğin var mı? Ama ahirette de ne isteyelim arkadaş? Ahiret biraz daha kolay isteniyor, değil mi? Cennete girelim, cemalini görelim, iki şey. Dünya dedim mi çarşaf çarşaf liste var arkadaş, herkesin bitmiyor ki. İşte kardeşim, Allah'tan istesin. Hazineleri bitmez. Ümit kesilmez. Ne kadar da günahkar olsan. Ya Allah bana bunları da verebilir mi? Verebilir. Ama benim hiç istidadım, kabiliyetim yok. Nasıl olacak ya? Yusuf Aleyhisselam'ı kuyudan çıkarttı, köle pazarında satıldı, Mısır'a sultan yaptı yani işte. Hiç olacak iş mi? He? Siz cumhurbaşkanlığına bile talip olursunuz bu kafayla. E ne olacak abi? Başkanlık seçiminde Ekrem İmamoğlu'ndan aşağı değilsiniz yani. Gideceksin, on sonra... Ya ben olur muyum ya kardeşim? Kafasız işler yapma, parayı da fuzuli harcama da. Demek istiyorum, Allah bunu da yapabilir mi? Böyle bir şey yok, yapabilir. Sen böyle alâ kadir demiyor musun? Sen dedin, ya ben diyor, hoca diyor, ne padişahı, ne başvekili, ne bakanı, ne şeyi ya... Asgari ücret 2500'e çıksın yeter diyor ya. Ya niye bu kadar ucuzca oluyoruz? Müslüman niye bu kadar ucuzca oluyoruz? Türkiye'de Kur'an ve şeriatın hükümleri yaşanabilir mi yaşanamaz mı? Allah bunu yaşatma kadir midir değil midir? Hayırdır. E bin sene bu memlekette kuran hükümleri uygulanmadım. Ama hocam hani durum çok fena. Ortalık bozuldu. Bilmem ne. İçkiler, şampanyalar, rakılar, patlatanlar, kazananlar... Biz böyle geri gidiyoruz. Yahu ümidi kesme! Bir geri olunca ne oluyor? İki de Mehter böyle zaten. Mehter marşı böyle zaten. Sen Aba ve ecdadından hiç mi hareket öğrenmedin? Hep ileri gidilmez. Biraz geri gibi gidelim. İnşallah. Tamam? Yeter ki tevbe edelim. Rucu edelim. Allah'a dönelim. Anladım çünkü bizim çok günahlarımız var. Biz Allah'tan soğuduk. dünyaya yöneldik Allah'tan birce sıkıntı vereceğini zaten bütün sohbetlerde söylüyorduk bu sıkıntının geleceğini. Bunu efendim rüyada görüyordum azo ama rüyada görmede çok lüzum. Allah bir kavme azam ederse hadis şerifini 40 kere okuduk fiyatların pahalaşmasından itibaren. Ya bunları da olmadan evvel okuduk yani olmadan evvel okuduk. Bunlar hepiniz şahidisiniz. Şimdi dönüş Allah'adır. Tevbe yapmak lazım. Nasuh tevbesinde, bunbarek miraç gecesinde. İnşallah Rabbim yeniden rahmetini döndürecek. Değil mi? Ne kadar sevindik. 25 sene evvel 94 müydü? Değil mi? Erbakan hocamız başta olduğu dönemde ne gayretlerle, ne çarpış, çarpış, efendim, çalışmalarla, gecemizi gününüzü katarak, bütün Müslümanları uyandırarak, uyararak, o zaman pek kimse yoktu da Çoğunuz, efendim işte kucakta mıydınız, be beşikte miydiniz, neredeydiniz, kiminiz, ana karnındaydınız, kiminiz, yoktunuz. Bu kadar mücadelelerle bir şey kazanıldı. Ama şu noktada Allah kaybedenlerden eylemesi. Hayır. Kaybedenlerden eylemesi. Yine kaybettik de demiyorum. İnşallah kazanırız ve lakin ha dua edeceğiz Allah Teala şey işte yeniden korkuyoruz içki koyarlar mı belediyelere her yere bilmem nelere ne içki vardı eskiden içkisiz bir tos yemeğe yer bulamıyordun yani ha bunlar e şimdi merak etmeyin Allah'ın izniyle biz dua edeceğiz Ya Rabbi biz senin Kur'an'ın hükümlerini istiyoruz sen bize ağızla iktifa etmeyeceğiz böyle azıcık azıcık pansuman tedavisinde lüzum yok Allah her şeye kadirdir madem inandık. Bize Kur'an'ımızın hükümlerinin tatbikini nasip eyle. Amin. Bitti. Ne buyuruyor? Abdi Ey benim kulum. Hadis-i Kudsi'de. İn zanente enne hazaini faknat. Eğer benim hazinelerimin biteceğini düşünüyorsan, benim rahmetimin kısıtlanacağını düşünüyorsan, benim kudretimin aciz kalacağı noktalar düşünüyorsan Ümidini kesebilirsin Madem hazinelerinin biteceğine inanmıyoruz O zaman da ümit kesmek haramdır Tamam mı? İslam'a daha İnşallah Rahman. Şimdi dünya ahiret Ne istiyorsak bu gece isteyeceğiz Bu 12 rekattan sonra isterse ve üstlüğü saimen sabaha da oruca niyet eder. Çünkü namazı gece kılıyor. İşte savurdan evvel bitiyor namaz. Sonra artık sahura kalkıyor. ve gece yatmadan kıldın, dua ettin. Sonra bir daha kalkıyorsun, savuruyorsun, sünnettir. Veyahat geceden bir su içtin falan. Sonra sabah namazına kalkıyorsun. Senin bileceğin iş. Onlarda muhayyerlik var. Mühim olan sabah namazının cemaatini kaçırma. Sabaha da oruca, yarınki günde oruca dua ederse. istediği bu dua. Kulle. <gülüyor> allah Teala bütün dualarını kabul edecek. Başka hacet namazlarında falan bir hacet, bir niyet. Bunda ne buyuruyor? Külle. Yani şunu demek istiyorum, sınırlama ve kısıtlama yok, saydırın. Salavat arasında, bir salavat isteyin, bir daha salavat amin. Bir, bir daha isteğinizi isteyin, bir salavat. Hep duayı iki salavat arasında bırakın. Başta elhamdülillah Rabbil aleminde başlayın. Ondan sonra salavat, şerife, dua. Salavat Şerif'e Amin. Salavat Şerif'e dua. Salavat Şerif'e Amin. Bel. Ne kadar isterim? Bin defa ya 12 kere kat namaz kıldık. iki saattir dua yapıyoruz ya. Kardeşim ne amel ettik de ne istiyoruz? İşte kardeş. Bu 12 kere katı kıl peşine işte. Illa dua fi maz. Ancak derse ki ya Rabbi bana efendim bu sene kime çıktı belli değil hatta piyangoya kayboldum aybı. Ne oldu o? <gülüyor> He? <gülüyor> Almadı mı da? Neyse bir sene sonra devlete kalıyormuş. Devlete ne lüzumu var böyle işler yapıyor devlette ya. Milli olur mu piyango? Kumarın millisi mi olur? Allah kurtarsın. Amin efendim. Bundan sıyrılması lazım devletin. Bu haramın milliliğinden sıyrılması lazım. Bu isim asla devlet şeyine uyan bir şey değil. işi olamaz. Kumar zaten yasak madem. Efendim neyse. E sen dersen bana piyangoyu kazandır. Bunu kabul etmem diyor. Haram istiyorsan. Haram istiyorsan kabul etmem. Helal'dan ne istiyorsan iste diyor. Hepsini kabul edecek diyor. Hadis-i Şerif söz veriyor. Bu gecenin namazı bu. İnşallah rahman Yarınki gün Hasan-ı diyor. bak çok önemli. Bunlar dergide de ararsanız 68-69-70'te. Ben kitaptan Arapçaları burada. İbn Abbas Hazretleri Recep'in 27'si yani yarınki gün sabah Camide girdi mi namaza, itikafa çıkmazmış camide. Yok. Ne yaparmış? Öğlene kadar yani, güneşe işte zeval vaktine 20 dakika kalana kadar ağır kerahat görüyor. 20 dakika kalana kadar, yarım saat kalana kadar hep nafile, nafile, nafile namaz. Öğleni kıldıktan sonra yine biraz nafile sünnetini, nafilen kılarmış. Sonra dört dekat kılarmış öğleden sonra. Her rekatta bir Fatiha, bir Felak, bir Nas, üç İnna'nzelina, elli kulü Allah elli kuluğa, bu dört dekar. Sonra ikinciye kadar dua, dua, dua, dua... Demişler efendim, bu ne, ne yaptınız bugün böyle? Takip ediyorlar İbn-i Abbas bu radıyallâhu anhüm'a. Demiş ki, ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Recep'in 27'sinde böyle yaparken gördüm. Onun için bu sünnet olmuş oluyor. Abdülkadir Geylânz de bunu rivayet ediyor. Çünkü Recep'in 27'sinde şöyle de bir müjde var. Eee, o da nedir? Eee... Cebrail Aleyhisselam'ın risaleti ilk getirdiği gün diye Recep'in 27'sinde risalet geldi diye de ayrı bir hadis-i şerif var. Bu Beyhaki'de falan da geçiyor. Dolayısıyla efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ham e, hamden lillah şükür için, nimetler risalet nimetine şükür için de Recep'in 27'si gününde böyle ibadet e, yaptığı beyan ediliyor. Yani İbn Abbas'ın bu yaptığı işte güçte olan adam yapamaz. Normal işte güçte olmayan da yapamaz. Gece namaz, gündüz oruç, sabah namazına gir, işraktan sonra öğlen ezanına yakına kadar, e kerahat vaktine kadar namaz. Öğleden sonra nafile, kısa nafile sünneti yani. Sünnetten sonra bir daha bu dört dekat. Hiç olmazsa o dört dekatı yapsak. Yarın iki günde mesela. Nasıldı şimdi? Dört dekat, bir Fatiha. Yok. Önce ne dedik? Bir felat, bir nas, üç inna ne? 50 ihlas. 200 ihlas oluyor ki ya birçok hadis şerifte zaten 100 ihlas, 200 ihlas da adamda hiçbir günah kalmaz zaten. Yani birçok sayıda dışarı var ihlas okumanın hele ki namazda olursa falan. Bu noktada yarında böyle bir namaz var. Rabbimiz tebarek ve teala cümlemizi amele muvaffak eyle ya. Amin ya Rabbel âlemin. Allahumme. Şimdi saat kaç acaba? Daha erkenmiş yani. iki saat daha konuşalım. Olmaz ya. He? Bense bu reddiyelerdense şurada Miraç gecesi, tabii birçok şey anlattım da ilk gördüğüm şeyler den biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beyt-i Mamur'da gördükleri İmam Kastalıyan'ın mevâbinden kat'adan diyor Allah Teala rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beyt-i Ma'mur'u, Ma'muru gördü mü? Beyt-i Ma'mura girdi mi? Kaçıncı kat semada Beyt-i Ma'mur? Yedinci kat semada. Neyin izasında? Kabe'nin Kabe akik taşından Beyt-i Ma'mur. Düşse tam Kabe'nin üstüne düşen Zaten onun için iki Kabe arası, Beyt-i Mamur'la Beytullah arası havada da kılan için ne oluyor? Kıble oluyor. Çünkü o aranın tamamı kıble. Yani yedi kat semaya kadar, yedinci kat semada Beyt-i Mamur. Beyt-i Mamur'a da, yani Beyt-i Mamur'a yedinci kata geldim diyor, baktım ki diyor, ümmetim orada diyor. Allah Allah. Bizim ümmetin ne kadar fazileti şerefi, ruhaniyetlerimizin, bu ümmetin ervahının ruhaniyetler itibariyle konuşuyor. Daha doğmamışlar, etmemişler. gibi 1400 sene daha kıyamete kadar bu ümmet daha gelmemişler var. O zaman ümmetten kaç kişi vardı? Miraç gecesinde Müslüman kaç kişi var? Değil mi? Mekke dönemi, İzzet'ten bir iki sene evvel çok az Müslüman var yani. Böyle Veda Hac'ındaki gibi 100 bin, 110 bin Müslüman sahabe yok. O kadar azmış bak ama diyor bütün ümmetim diyor beyti mamurda karşıma çıktı diyor. Elbiseleri temiz olanlar benle içeri girdi diyor. Beyti mamurda namaz kıldık diyor. Allah Allah. Elbiseti temiz olan ne demek anlıyorsunuz? Eteği temiz olan diye bir laf vardır Türkçede. Yani günahlardan arınmış olan. Tabii ki kimse günahsız masum değil ama tevbe istiğfar ile adamda günah kalmaz. İşte etekleri yani elbiseleri kirli olanları beyt-i mamura sokmadılar sokmadılar ama adam nerede? he? yedide abi ya bu neye benziyor biliyor musun? şu anda Kabe'ye gitsek elbisesi temiz olanı Kabe'nin içine aldıklarını düşün elbisesi temiz olmayanları içine almadılar ama nerede yine? mescidi aramda anlatabildim mi? Bunu da bugün çözdüm yani. Her dakika bir şey çözüyoruz. Mescidi harama girdikten sonra zaten buralardan bin kader yani bütün ümmet yeter ki imanını kurtarsın. Bu ümmet Hayra ümmetin huhricetlinnaz Küntüm hayra ümmetin huhricetlinnaz Onun için bütün bu faziletler nereden geliyor bize? Ya yani neyse günahkarımız bile 7. kata çıkmış abi ya. Günahkarımız. Çünkü Peygamberimiz çok büyük sallallahu aleyhi ve sellem. Şerefi çok. Cahı itibarı çok. Onun için İmam Buzi'li kastığı de bu hakikati beyan ederken ne buyuruyor? Vüşra lena maşara al-islami innelena minel'inayeti rükden gayra münhedimi lemmâ de'allahu da'ina li ta'atihi İkramir ruslikna ikramel umami mevla ya sal li ve selim daima abada ala habibika khairil halik kullihimi ey islam cemaatleri size müjdeler olsun çünkü Allah bize öyle bir temel inayet Lütfetmiş ki, inayetiyle bir temel, bir esas vermiş ki hiç yıkılmaz. Bu da nedir bu temel? Bizi taatına davet eden Muhammed Mustafa Asana, sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Ekremel Rusul, ey peygamberlerin en şereflisi deyince biz ne olduk? Künn-i Ümmet, otomatikman ümmetlerin en keremlisi olduk. Mevzu buradan geliyor. Ne işin var? Yedinci kat. Peygamberin orada çünkü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah. İbrahim Aleyhisselam yedinci katta, bu ümmet yedinci katta. Meseleyi görüyor musun şimdi? Neden? E ümmet peygamberinden ayrılmaz. يَوْمَنَ اَدْعُقُلْ لَوْنَازِمْ بِا اِمَامِينَ Herkesi imamı ile çağıracağım diyor. Bizim imamımız kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O, peygamberimiz o, onun için yerimiz yedinci kat. İnşallah yedinci kattan aşağı yuvarlananlardan, şirke düşenlerden, irtidad edenlerden, ehli sünnetten ayrılanlardan, fit'atlere uyanlardan olmayız. Rabbim bizi bunlardan uzak eylesin. Kazandığımız şerefi kaybetmekten muhafaza eylesin. Amin. Yedinci kat ne şeref ya, ne itibar ya. Mübarek, nerede bulacaksın? Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle. Kimseye nasip olmayan makamlara ulaşmış. Kahve kavseyin makam, iki yay miktarı, yakınlık. Bu tabi Cibril aleyhisselam olarak. Mevla ile alakalı olsa mekandan münezzehtir. Mesafe yakınlığı değil. Ama Cibril aleyhisselam olduğu zaman tamamen ikiye yakınlığı çünkü Cebrail aleyhisselam da mahluktur, yaratılmıştır. Onda mesafe var. Ne diyor? İmam ne diyor İmam-ı Suluk kast ettiği bu dizede? Serayten min haram liylan ila haram kemasara elbedr fi dajm min ez-zulme ve bittarqa ila enil temenziletan Min kabqausen elam tuderak ve elam tarame. Möla yaصلی ve سالم, daiman abda. Ala habibik khaýr elxalqi kollihme. Sen diyor bir haremden gece kalktın, öbür harem'e yolculuk yaptın. Ne gibi diyor? Gecenin karanlığında Bedr'in dolunayın burçlarda seyrettiği gibi. Ama öyle bir menzileye yükseldin, yükseldin, yükseldin, Kabe Kavseyn'e geldin. Kabe Kavseyn, iki yay miktarı, yay, yakınlık miktarını Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. Sümme denâ fete sonra yanaştı ve sarktı. Tabi bu Cibril aleyhisselam hakkındaysa hakikaten yakınlaştı mesafeyle ve sarktı, gökten aşağı sarktı. Ama Allah Teala hakkındaysa ki o manalarda var İbn Kuzey Mesayinde, Bukhari'de birçok rivayetlerde o manalar da var. O zaman Allah Teala hakkında olanların müteşabihatdır, Mevla mekandan mesafeden münezzedir. Bizim bildiğimiz gibi yakınlıktan uzaklıktan münezzehtir. O tecelli manasınadır, tecelli. Anladım. Ama en niatinde o tecelli kimseye nasip olmamış, lemtüdrek, idrak edilememiş, anlaşılamamış. Velem turamı istenememiş, kastedilememiş. Hiçbir peygamber duada bile isteyememiş. Duada bile isteyememiş. Böyle makamlara yükseldin diyor İmam Busiri Hazretleri. Tabi bütün ulemâ-i bütün evliya bu Miraç hakkında ne kasideler. Zaten Mevlid'de bile Miraç bahri var. Ne ilimler, ne Allah Allah. Süleyman Çelebi ne anlatıyor, ne anlatıyorum. Aşikare gördü Rabbul İzzeti cihetten ol münezzeh Celal, bi kemu keyf ana gösterdiği cemal. İşte mevlüt'ü bile bilsen el i sünnet itikadını anlamış oluyorsun. Anladın. İşiniz gücünüz şeker yemeye mevlüte gitmeyin. Biraz da ilim almaya gide. Mevlüt şekeri dağıtılacak diye mübarek da. Ne diyor burada? Altı yönden allah Teala münezzehtir. Üstte, altta, arkada, sağda, solda olur mu Mevla? Haşa kella. Hiçbir şey yok ki onun varlığının yanında mekan olsa. Altı cihetten münezzeh olan Allahü Zülcelal şekilsiz anladın mı? Miktarsız, ölçüsüz, nasılsız, niçinsiz, ne kadarsız Habibine cemalini gösterdi mi diyor? Gösterdi diyor. Bir kemurke kemur bana gösterdi cemal. Aşikare gördü Rabbul izzeti, ahirette öyle görür ümmeti. Şimdi, yine uleması ihtilaf olan dedim, gözüyle mi gördü, kalbiyle mi gördü? i̇bn Abbas diyor ki, ra merraten, iki kere Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevla'yı gördü. Merraten bir basari, biri gözüyle, gözüyle ve merraten bi Fadi biri de gönlüyle, kalbiyle gördü. İki ruhiyet var. Onun için, Ayşe annemiz Resulullah'ın bedeni kaybolmadı diyor. Yani Miraç'ta bedeni kaybolmadı. O bedeni kaybolmadı dediği Ayşe annemizin hangi Miraç? Rüyasında olan. Peygamberlerin rüyası nedir? Vahidir. Rüyada olan da bedeni kayboldu mu? Kaybolmadı. O Medine'de oldu. Çünkü Ayşe annemiz o zaman evliydi. Mekke'deki Miraç'ta Ayşe annemiz daha 8 yaşlarında, 7 yaşlarındaydı. Dolayısıyla Aşağınamızın onun yanında olup da bedeni kaybolmadın yanımdaydı deme imkanı zaten yok. Bunu da anlamayacak bir şey yok. Çok akademisyen olma lücüm yok bunları inkar etmek için. Okuyorlar, okuyorlar, okuyorlar, profesi, doçant, profesi, bilmem ne. Son geldikleri nokta Aristoteles, neyse Eflatun neyse oraya kadar giriyor. Neymiş göklere gidemez, geçemez, gelemez. Çünkü Hendese'ye göreymiş Helekler yarılmaya ve geçişe müsait değilmiş, geçse bile orada kalırmış, dönerken inemezmiş. Ben bu felsefeye ahmaklığın danışkası derim. <gülüyor> bu de böyle derim. Yarılamıyormuş, gidemiyormuş, geçemiyormuş. Herkese soruyorsun, diyorsun ki akademisyen şu zaman İblis doğudan batıya anında gidiyor mu? Gidiyor diyor. İblis'in kabul ettiği şeyi Resulullah'a kabul etmiyoruz. E İblis gidiyor. Herkes diyor ki İblis diyor fır dolayı dolanıyor diyor. E niye Resulullah sen sen gidemiyor diyorsun? Haşa kella. Bu akıl mantıkçı mıdır? وَلِسُلَيْمَانَ رِعْهُدُوَا شَارُ وَرَوَا حَشَارُ Kur'an'da diyor ki Süleyman'a rüzgarı diyor, emrine verdim diyor, bir aylık yolu diyor, bir sabah gider, bir aylık yolu akşamına döner diyor. Bu nasıl oluyor? Ondan sonra onu bırak. Belkıs'ın tahtını Asaf İbni Berkaya getireceği zaman. Hep bunlar Kur'an'da ayetle sabit. Ben ayet okuyorum hepsini sana. Orası nere? Sebe Melikesi, kıracağız. Yemen'in en ucura köşesi. E Süleyman Aleyhisselam nerede? Şam'ın en bu tarafında. Kudüs'te. Ha, bölge olarak. Eee nereden nereye? Neyi getiriyor? Koca taht. Taht derken ne taht biliyor musun? Sırça köşk. Köşk camdan bir de. Hiçbiri depreşmeyecek, kırılmayacak, edimcik. Ne kadar zamanda getiriyor? İsfid diyor ki cin, en atik kavlen tefumun makamik. Oturduğun yerden kalkmadan getiririm." diyor. Süleyman Aleyhisselam diyor, "Geç olur." diyor. "Kalen lezu kitap. Kitap ilmi bilen, İsme Azamı bilen. Asaf ibn Berkha'ya Hazretleri ne diyor? "Ene atik en atik ebil kavlen yertedde ile tarfık. Sen diyor şu gözünün diyor kirpiğini kaşını diyor oynatmadan getiririm diyor. Otururken kalkarkenden daha hızlı oldu bu şimdi. Saniyelere endiş. Getiririm diyor. Getir bakayım diyor. Bir ismazamı okuyor. Artık hangi ismi şerifler? Ahia şarahiya. Ya, ya. ya hayyu ya kayyum. Neyse işte o ismazamların iş hususi kitabının bütün notlarım doldu o Azam'da. Artık o Azam'ı da hazırlayıp şey yani onu okuduğun zaman Orda olmayan bir rivayet, bir kitapta da daha yok. Hepsini topladım çünkü bütün hadisleri, bütün rivayetleri. E ben bunların hepsini okudum, benim bu iş yine olmuyor. Artık bilmiyorum, sen ya ağzını düzelt, ya bunu, ya ya guslünü... Ben bilmiyorum abi. Tak! Getirdi mi? Ne kadar vakit geçti? Şimdi bile, öyle bir sırça köşkü, yap boz şeyinde, İstanbul'a nasıl getireceğin? ne kadar zaman ister, ne kadar imkan ister, ne kadar... An meselesi geldi. E şimdi bunları Kur'an söylüyor, bunları inanmasan kâfir oluyorsun, Miraç'a gelince nasıl o kadar kısa bir zamanda oluyor diyor. Allah Allah. E zamandan çıktı, mekândan çıktı. Zamanı işletmiyor Mevla. Tabi bunu anlamayacak ne var? Onun için iman lazım. İdrak edilemeyecek diyor, bak anlaşılamayacak, kast edilemeyecek ''İstenemeyecek makamlara çıktın.'' diyor. Öyle hiçbir peygamberi nasip olmamış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rü'yet. Bak gözüyle mü görmez meselesi. Şimdi bizim cumhur ulemaya göre, ekser ulema göre başındaki gözüyle gördü. Çünkü Necim suresinin ayetlerindeki tabir ne? Bak ''Gözüyle gördüğünü kalbi yalanlamadı.'' diyor. Fuat kalptir, gönüldür. Mâra'a gördüğünü diyor. O zaman ne anlaşılıyor? Peki basar nedir Arapça'da? Buradaki gözdür. Basiret olsa kalp gözüdür. Basar olsa kafa gözüdür. Ne diyor Necim suresinde? ve Gözü hiç benden başka bir tarafa kaymadı diyor. Ha işte bunları anladığın zaman Ehl-i er Sünnet'in delili. Ama burada gözüyle görmedi, kalbiyle gördü diyen Ehl-i er Sünnet ulemasında var mı? Var. Var. Onu da bilelim. Onun orada mütevatirlik söyledim mi? Söylemedim. Dikkat edin ne laf ettiğime. O gözüyle de mütevatirlik nakletmedim. Çünkü mütevatir öyle bir şeydir ki inkar edince el sünnetten en azından çıkıyorsun yani. En azından el sünnetten çıkıyorsun. Onun için orada mütevatirlik demiyor. Ama Ahmetli Hanbel radıyallahu anh hazretleri olsun. Gördü diyordu. Nefesi kesilene kadar gördü dedi. E dediler Ayşe bir var. E buna neyle cevap vereceksin? Resulullah s.a.s. hadisiyle cevap vereyim dedi. Nedir o? Rayitu Rabbi. Ben Rabb'imi gördüm diyor dedi Hadis-i Şerif. Amet-i amet söylüyor. Bu Hadis-i Şerif'le cevap vereyim dedi Abdülhani Maktis'i de bunu El saat Fil İtikad kitabında zikrediyor bu rivayet. Ayşe annemizin rivayetleri de yanlış anlaşılıyor. Esasen Ayşe annemiz dört miraçtan öbür rüyada olanlardan bahsediyor. Anladınız mı? Çünkü miraç en az dört, bazı evliyavluğa göre otuz dört kere miracı ruhanisi var. Ruhani miraçları var. Bunların hepsi de vahiydir. Vahiy alıyor, geliyor. Burada sorun yok. Çünkü rüyası zaten vahidir. Bir de şu mesele var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi burada yatsa ve uyusa ve hatta horlasa, mübarek horlardı sallallahu aleyhi ve sellem horlamasına kurban olalım hepimiz. O vaziyette kalksa imamlığa geçebilir mi? Sahih hadis'te ne diyor? kalbi. Gözlerim uyur, kalbim uyumaz. O zaman zaten rüya diye bir şey öbür miraçlarda da rüya diye bir şey kalmıyor. Çünkü neden? Abdestini bozmuyor. Böyle uyku mu olur? Anladın Ama bedeniyle uyanıkken miraç edip Mevla'nın cemali gördüğü miraç kaç tanedir? Bir tanedir. O da hicretten bi'setten sonradır. Yani peygamber olduğundan sonradır. Hicretten öncedir. Eri sünnete göre mütevatır olan budur. Bu noktada da bütün peygamberlerle görüşmesi vesairesi hakkında hadis-i şerifler ahattan da gelse kestetir turuk. Bu yazımda onu anlatıyorum. Hadis-i şerifin rivayet yolları çoğalırsa kuvvet kesmeder. Zayıf zayıflıktan çıkar, hasene geçer. Hasen hasenlikten çıkar, sahaya geçer. Sahil sahillikten yükselir, mütevâtire geçer. Rivayet tarikleri. Burada kaç rivayet var? 30-40 tane sahabeden ayrı ayrı rivayet tarikı var. 40 tane sahabeden. Artık onlardan alanlar 400-4 bin, git öyle, o rivayet tariklerini git. İlk kaynak olarak 40 sahabeden var. 40'tan da fazla, küsuru da var. Bu kadar sahabeden rivayet ödülüyor. Daha onun için tevatür-ü zaten pek yok. Yani aynı sözün ayet gibi lafız tevatür çok az hadiste aranır ama manevi tevatür bizim itikatta e, delilimizdir. Bir konu manen mütevatir ise ona inanmak, işte İsa ineceği gibi, Hz. Metin Zuhuru gibi bunların hepsi manen mütevatir. Daha bunda akıl idrak etmeyecek ne olabilir? Mucizedir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyüğüne layıktır. allah Teala diye peygamberlere de mucizeler vermiştir. Kur'an-ı Kerim mucizeleri ispat etmektedir. Allah Teala kadirdir. Daha bunda anlamayacak ne var? İşte, Bukhari başımın ucunda diyor o Mehmet okuyan. Bak ben Bukhari başucu kitabım. E kalbinde ne var? Kalbinde ne var arkadaş? Kur'an-ı Kerim, velekad uhra, inda sidretil muntaha, inda cennetul meva. Cibrili bir kere daha gördü diyor. Mevlayı gördü diyen de var, Cibril de var. Mühim değil. Kim gördü? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nerede gördü? Şimdi sidretü müntihada, sidretü müntihada gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada sidretü müntihada. Sidretü müntihada neresi? Demez mi ki Mekke'de bir bostan? Vah vah vah! Mekke'de bir bostan diyor, Sidra ağacı var diyor ya. Şimdi cennetül meva. Meva cennetin ne işi var o bostanda Mekke'de? Sen bunu Okurken millete yutturayım derken ileri okumuyor musun ya? İleride daha cennetül meva diyor. Allah. Zuret rahmine ayet Rabbil Kubra. O gece Rabbinin en büyük vaatlerinden bazısını gördü diyor ayet. Mekke'deki bostanda ne görecek ya? Beyti mamur'u mu görecek? Arşımı görecek, kürsüyü mü görecek, levh-i mu görecek, meleklerimi görecek, mele-i görecek, Mevla'mı görecek. Şimdi Mekke'de bir bostana gitmiş diyor ya. Bu nasıl bir şeydir, nasıl bir ila ilahiyat zihniyettir? İlahiyatçıların çoğunu tenzih ediyorum. 300 bu kafada varsa 950 ehli sünnet var. Ama ehli sünnet olanları da bir birlik kurup bunlara karşı cevap mahiyetinde bildiri yayınlamadıkları için kınıyorum. Ama hepsini de bid'at ehli olarak görmemiz büyük bir zulüm olur. Allah ehli sünnet olanları Teyit eylesin, yardım eylesin, mansur eylesin, işlerini rast getirsin. Ama onlara da biraz cesaret, biraz gayret-i dini ihsan eylesin. Ya bu olur mu ya bu adamlara karşı? Beş tanesi ortalığı karıştırdı, elli tanesi düzeltmiyor. Olmaz. Miraç hakkında bu mütevatir konuları bu kadar... E, ş, güldürüp, ya kendine güldürüyor artık ya. Kendine güldürüyor ya. Sidresül müntaha neresi kardeşim? Ayet bu Necim suresinde o beyti mamura gitti. Şimdi haberin rivayetle Beyt-i Maamur'da El-Beytül Maamur mescidiyor fi's gökte bir mescit. Kâbe de mescit, o da mescit. Bi izal Kâbe. Kâbe'nin izasında lev kare le kharra 'aleyha. Düşse nereye düşecek? Tam Kâbe'nin üstüne düşecek. Yadkhulu 70000 melek kullihum lil ibad. Her gün 70 bin melek ibadete giriyor. Nereye giriyor? Beyt-i Maamur'a giriyor. 70 bin اِذَا خَرَ جُوْمِنُوا لَمْ Bir kere çıktıkları zaman daha kıyamete kadar geri dönmek, bir daha tavaf etmek nasip değil. Biz de Kabe'ye kaç kere gidebiliyoruz? Aslında bir tavaf yapıyoruz, bir daha yapıyoruz. Melekler bir kere yapıyor Beyt-i Mamur'u, bir daha tavafa imkanları yok. Çünkü o kadar allah Teala'nın kudretinin azametine delalet var. Beyt-i Mamur da bu kadar... Adet azın büyük sayı namaz kılıyor. Allah Teala ebediyete kadar bunları yaratmış. Sonsuza kadar. Her gün, her gün, her gün. Sonra o taife bir daha geri dönmüyor. Allah Allah. Gökte yerde bir karış boş yer yok. Her karışında her karış karışıyorlar. Her karışta bir melek var. Ya uykudadır, ya secdededir, yakıyamdadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi onları görünce ne yaptı? Ya Rabbi dedi, benim ümmetime de dedi, bunların ibadetlerinden nasip eylesen nasıl olacak? Yaratıldığından beri rüka eğilmiş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görene kadar daha hiç rükudan kalkmamış. Yaratıldığından beri, dünya yaratılmadan evvel, dünya yaratılmadan secdeye kapanmış, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret ettiğinde secdeden kalkmamış. Binler, on binlerce sene kıyamda Duran öyle Mevlada bu beş vakit namazla ne verdi bize hem kıyam verdi hem rükû verdi hem secde verdi hem kade verdi hem kavme verdi hem celse verdi bütün bu ibadetleri bütün melaikemin ibadetini beş vakit namazla sana verdim günde beş kılana yerlerde göklerde Yaratıldığından sonsuza kadar ruku secde, kıyam yapanların hepsinin sevabını birden verdim diyor. İşte beş vakit namaz kılan yeri göğü sevapla doldurmuştur. Beş vakit namazı terk eden yerleri gökleri azapla doldurmuştur. Hasarla doldurmuştur. Ne büyük zarar. Beş vakit yanı kadar. Ha bir itiraz daha. Neymiş o? İşte yine bu akademisyen geçine... Ya Allah elli demiş, ondan sonra pazarlık, pazarlık, pazarlık, beşe inmiş. Hadis-i Şerif böyle mi? Böyle. Hadis-i Şerif Bukhari mi? Bukhari. Müslim mi? Müslim. Sahih mi? Sahinen sahih. Sahusaha. Nasıl olacak? E Allah böyle pazarlık olur mu diyor. Bu okuyanın ağzı ha. Bilmem ne bu değişir mi, şöyle olur mu Allah'ın hükmü değişmez. Ayet okuyor. La havle ve la kuvvete. Allah ezeli ilminde bunu baştan Habibine böyle söyleyeceğini sonra bunu onun müracaatıyla beşe indireceğini bildi mi bilmedi mi? Öyleyse ezeli ilimdeki karar bizim varz namazımızın kaç olduğuna dair? Beş. Benim nezdimde söz değiştirilmez. Ayete uygun mu şimdi? Allah'ın sözü değiştirilmedi ki. Allah'ın ezeli ilminde de beşti. Ha, allah Teala elli biliyordu da sonra bu pazarlıklar neticede de peşe indi de böyle bir şey kim dedi ya bunu gavur demez ya Allah biliyordu ki bu müracaatler olacak ve beşe bağlanacak bu iş emzay teferizatî farzımı icra ettin diyor tamam habibim diyor e işte o, o hadisi çok anlattık Musa aleyhisselam Mevla Mevla mekandan müneze. Efendimiz Mevla'yı gördüğü yere geri dönüyor Musa aleyhisselam kaçıncı katta? altıncı katta altıncı kattan Çıkarken zaten ağladı, sitem etti, naz etti, niyaz etti. Dönerken de Musa, çıkarken Musa'dan sertinden rastlamadım peygamberler içinde. Dönerken de Musa'dan size daha çok acıyanlar rastlamadım. فَنِعْمَ الشَّفِعُ كَانَ لِكُمْ Musa, Musa sizin için ne güzel şefaatçi oldu buyurdu. Allah Teala Musa Aleyhisselam'ın da kabrini nur eylesin, derecelini âli eylesin, salevatını, rahmatını, berekatını kendisine ihsan eylesin. Amin. Biz nerede ya? Beş kılamayan adamlar, elli ya. Ama Musa Aleyhisselam bunda sebep ol. Burada yine ne çıkıyor? Ölüden fayda gelir mi? Musa Aleyhisselam gibi olursa gelir. Musa Aleyhisselam ölmüş mü? He? Ölmüş. Altıncı kat semada Rasulullah sallallahu teala onu görmüş mü? Görmüş, peygamberler diridirler tamam, ruhaniyetleri ceset yani cismani halleriyle dünyadaki oldukları suretle aynen gördü, Aynen böyle görüştü. Onların ruhaniyetine o kuvvet verilmiş, bedene girme kuvveti verilmiş, görüştü. E şimdi vefat ettikten sonra ne yaptı? 50'den 5'e kadar bizim namazı indirdi. Faydası var mıymış ölülerin? Ölüler eğer enbiya ise, evliya ise Onlardan himmet istenir. Bak şefaatları vefatlarından sonra da devreye girmiştir. Ne güzel şefaatçi oldu bak. Hadis sahih hadis. Ni'me şefi'i ukan eleküm. Şefi'i diyor, şefaatçi diyor. Öldükten sonra bak ölü şu anda şefaat etti bize. be şeyindi işte tane anlamıyorsun. Şimdi böyle bir şey olmazmış da bilmem neymişte. İsmail aleyhisselamın kurban kesilme hadisesinde inni yarafil menem en ezmehuk ben seni kestiğimi görüyorum diye İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam'a söyledi mi? Kesme emri var mıydı? Olmasaydı onu yatırır mıydı? Bıçağı biler miydi? Boğazına dayar mıydı? Ne oldu sonra? Koç gelince ne oldu? Ve nâ deynâin İbrahim kassattek ter rûyâ minnâ keze Tamam. Ey İbrahim tamam sen imtihanı kazandın kalk. E şimdi kesme emri değişti mi şimdi? allah Teala biliyordu ki ben bunu emredeceğim o da bu imtihanı kazanacak İsmail de kazanacak aleyhissalatü vesselam sonra ben bu emri kaldıracağım koçu fidye olarak vereceğim ümmetine de kurban kesmeyi meşru edeceğim. Bunu bu emir şimdi bozulmuş mu oldu? Hayır. Hayır. Allah Allah bunu da anlamayacak ne var ya? Bunu anlamamak için profesör mü olmak lazım? Niye bu kadar okuyup okuyup da anlamamaya gidiyorsunuz? Hiç mi kafanız çalışmıyor? Benim nezdimde hüküm değişmez. Hüküm değişmiyor ki. Hükmün görünen kısmı değişiyor. Allah'ın indirdeki hüküm değişmiyor. Onu gösteriyor. imtihan bitiyor. Çekiyor öbürü. Esas hükmü icra ediyor. Bundan anlamacak ne var? Anladınız değil mi? Hiç akademisyon olmanız haricim yok. Anladınız bak. Çok güzel. E şimdi. Uyduruk, kaydırık işler Efendim, hezeyanlar ya bunlar. Nasıl bir şeydir ya? Müslüman'ın, zeregada imanı olan, kayba iman eden, Allah'ın kudretine iman eden adam. Konuşacağı laf bunlar ya? Mevla Teala her şeye kadir diyorsun. Ondan sonra böyle mucizeleri inkar ediyorsun. Allah Allah. Sümmel bihar, denizler. Denizdeki her damlanın, denizdeki bir kilonun, iki kilonun değil, her damlanın görevli meleği var. Allah Allah. Bunu da ben yeni görüyorum. Kastalani Hazretleri, İmam Kastalani, El-Memvâbî'l-i Dünye'nin metnini okuyorum. Anladın mı sen? Allah Allah. Ne büyük hadis şerifler. Ondan sonra, bütün hadis-i alıyor bunu. Şimdi, Allah Teala'nın nasıl kudreti var ki, gökler, yerler, denizlerde, damlalarda... Karış bir yer boş yok, meleksiz yok. Demek ki melekler, mahlukatın ekseriyetini teşkil ediyor. Yaratıklar içinde en kalabalık kim? Melekler ailesi. Çünkü her gün, ne kadar melek yürüyor? Yetmiş bir melek beyti mamurda namaz kılıyor. Sonra oraya dönmüyor. Halbuki bu melekler göklerde, yerlerde, denizlerde, her yer melek dolu. Bu meleklerden yetmiş bini giriyor, bir daha da dönmüyorsa, Allah! Mesela semada bir ırmak var. Buyurun hadis Ebu Ureyra'da İbni Merdüye ve İbni Veatim zikrediyor. Irmağın adı el-hayyevan. Hay ha Sizin hayvan dediğinizin ye'yi alıyorsunuz El-hayyevan. Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Ve inne la lehiyel Diyor Kur'an'da. Tam bir hayat demek. Tam bir hayat, canlılık. Cibril Aleyhisselam her gün o ırmağa giriyor ondan sonra Cibril Aleyhisselam ne kadar yaşıyor be öyle bir ırmağa ben girmiyorum ki ondan sonra çöptüm gidiyorum işte yakında da gideceğim ama her gün öyle bir ırmağa girsem nasıl olur? filiz gibi çıkarım fe en o ırmağa bir dalıyor fümmey kurucu sonra bir çıkıyor fe en tefilo şöyle silkeleniyor ırmaktan sonra ne yapıyor? Bu hilk alemde 70 bin damla çıkıyor. Yahluqullahu min meleken. Her damladan Allah bir melek kalkıyor. Humullezine sulnefi işte Beyt-i Ma'mur'da her gün namaz kılan 70 bin melek sade bunlar. O her gün ırmağa girip efendim silkinmesinden yaratılan melâike-i bu 70. Bin. Yoksa öbür gökler, yerler hepsi o zaman beyti mamure onlarda da sifte yok hepsi giremez ki. Anladın mı? Ya ve ahlakum Sizin bilmediğiniz Tahnel her yaratacak diyor Nahl suresi naat kelimesinde Rabbimiz Tebaarak ve Teala Hazreti Cibril her seher vakti hey gidi seher vakti arşın sağındaki o ırmak görüyor Allah Allah Irmak nasıl biliyor musun? Yedi kat gökler yedi kat yerler yedi denizi toplasan o ırmak etmiyor Allah. Arşın sağ tarafında. Sibri'l-i seher vaktinde giriyor, gusül alıyor. Nuruna nur katıyor, cemaline cemal katıyor sonra. Biz silkeniyor, her noktasından, mübarek tüylerinden. Meleklerin tüyleri var mı? Kanatları var mı? Kanatların olduğu ayetle sabit mi? Sabit. Ele, Allah. Asıl hırkatlerinde var. Ama insan kılığına girer, şu kılığına girer, o ayrı bir şey. Asıl yaratılışlarında var. Beyt-i Mamur'a böyle gürüyorlar, Allah'a Allah Teala'yı tesbih ediyorlar. Ondan sonra her tesbihini, melekler her tesbihinden Allah Teala bir melek daha yaratıyor Allah. Bunlar tahbüt için. Ha, bunlar vazife iş görmek için. Bir de ibadet için yarattıkları var. Aman ya Allah. Bitkilerle görevli, rızıklarla görevli, insanları cinleri, her korumalarla görevli, muhafazalarla hepimizin üzerinde muhafız melekler dolu Allah Allah. Adem oğlunu annesinin karnında şekil vermekle görevli. Şu anda ne kadar çocuğu, ana karnında şu anda şekil veriliyor, değil mi? Şekli oluşuyor, ruh üflenen çocuk, dü dünya kadar yedi, buçuk milyon var. Herkesinin efendim, ana rahimlerine kimler düşmüş? Ne haldedirler acaba? Bunlarla görevli melekler, Allah. Bulutla ilen melekler. Cuma günü, cuma günü, sırf cumayı yazan melekler var. Cumaya kim önce geldi, kim ikinci geldi, kim üçüncü geldi, onların sevabını yazıyor. Say hadis. Ağzımızda sırf salavat şerifi Allahum salli ala sena Muhammedun ala aleyhissalatü On sayan melekler Cennetin bekçileri melekler Gece gündüz nöbet devri daim eden melekler Allah Allah Mesela namaz kılıyoruz amin diyoruz ya Amin deniz mi bizim kraldımıza amin diyen melekler Bunlar hep özel Hiçbiri birinin işini yapmıyor Anladın mı? Öbür melek öbür işi yaparken Lan bu taraftan da Fatiha bitti amin diyelim bari Öyle bir şey yok Anladın? Her meleğe Rabbim Mevlan hazineleri çok Rabbena ve lekel hamd diyen melekler Allah Bismillah Bismillah diyorsun Bütün melâke ne diyor? Rabbena ve lekel hamd Seninki de ona denk gelince affoluyorsun gidiyorsun Rabbena ve lekel görevli melekler Namazı bekleyenlere dua den melekler Mesela kim namazdan önce girerse Kabe'de devamlı cemaat var mı? Dünya neresinde kim varsa namazı bekliyor. Sabah namazına şimdiden girmiş bekleyen var Kabe'de. Tabi şimdi bu saatte giriyor, Sabah bekliyor. Biz de giriyorduk. Ha namazı bekleyen melek insanların Allah'ım ve Allah merhamu bunu affet, buna rahmet et diye dua eden melekler özel. Buhari hadisiyle sabit. La havle ve la kuvvete illa billaha la li'lâ. Eşinin yatağını terk edenlere lanet okuyan melekler. Bile özel. Ne kadar hadis-i şerifler. Birinci kaç sama, sudan ve dukandan duandan öyle melekler sudan yaratılmış ondan sonra işte rahat gök gürültüsünü yapan meleğin adı mübarek bulutlarla yağmurlarla sübhanedil mülkü vel melekûd diye dua ediyor. İkinci kaç melekler Sübhanezil ızzeti vel ceberûd diye dua ediyor. Bedenlerinin yarısı ateş bedenlerinin yarısı kar. Ne ateş karı eritiyor, ne kar ateşi söndürüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları gördü, Hep seyretti onları. Allah. Ne ayetler gördü o gece. Görüyor musun? Ne diyor? O meleklerin tesbihatı var. <gülüyor> ya men ellefe beynet selciven nârellif beyne kulûbü ibadke'l müminin. Karla ateşin arasını cem eden Allah. Mümin kullarının arasını kaynaştır, ülfet ihsan eyle. <gülüyor> Amin. Amin. Ya Rabbel alem. Üçüncü kaç demirden. Kanatlı melekler. Yüzleri farklı. Sesleri farklı. Allah. Ötlerin kopar ötlerin o arşı taşıyanları görsen var ya Allah. Ne azametli melekler, ne heybetli melekler, ne suretli melekler. Sübhanekallahumma ente'l hayyul ladzi la temut. Saf saf dizilmişler ayakta. Böyle safı sağlam yapın o melekler gibi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Niye melekler gibi saf tutmuyorsunuz? Safta boşluklar bırakıyorsunuz. Ves saf fa saf diyor Kur'an. Saf saf namaza dizilmiş melekler. Namazda saf saf. Arada hiç. Dünyanın, kendin ön bünyanın, bünyanın var Kurşunlanmış, lehimlenmiş bina gibi. Allah Allah. Kimse kimseyi o kadar Allah'tan korkuları var ki binlerce senedir huzur ilahide duruyorlar. Yanındakinin ne renk olduğunu bile bilmiyorlar. Biz burada ön saftan en arka saftakinin rengini bilmem nesini, kabilesini biliyoruz. Kim girmiş kim çıkmış. Müfettiş gibi. Allah'tan korkuyor. Dördüncü katta Kur, dördüncü kat kurşundan, melâke-i ikram, Allah Allah. Üçüncü kattan kat kat fazla melekler. Her semanın meleği bir altından kat kat fazla melekler. Kimi kıyamda, kimi rukyuda, kimi secdede çeşitli çeşitli ibadetler Allah. O kadar ibadetim, o kadar ibadet yapıyorlar. Allah Teala meleklerden birine bir vazifeye gönderiyor. O melek gidiyor vazifesini bitiriyor, geliyor. O ibadetin şiddetinden, Allahın kâşyetinden. Kimin yanında duruyordum safta diye bilmiyor. Allah Allah. Binlerce sene yan yana duruyorlar. Kimin yanındayım bilmiyor. Allah. Huşuğu anlıyor musun? Allah'a bağlılığı anlıyor musun? Abi? <gülüyor> Beşinci kat gümüşten melekler onunla dört katın meleğinden tümünden fazla. Secdeden, hukurdan. Kıyamete kadar gök, gözlerini yukarı doğru kaldırmamışlar Allah. Kıyamete kadar gözlerini yukarı kaldırmayacaklar Devamlı ibadetteler ve ne diyorlar لَمْ لَعْمُدْ كَا Ya Rabbi sana hakkıyla ibadet edemedik Biz nasıl edeceğiz? Onlar ki günahsız, Allah Allah Altıncı kat altından cündül azam en büyük melekler el-Kerûbiyyûn Kerûbiyyûn çok özel sayılarını ancak allah Teala biliyor hiç kimse bilmiyor Allah Başlarında görevli melek var onun emrinde 70 bin melek var ordusu. Her birinin emrinde 70 bin melek var. 70 bin 70 bin orduların kontrolü gidiyor. Dünya işlerine bunları gönderiyor Mevla Teala. Bunlar da dünya gelip işlerini yaparlar. Hep tesbih, tehlil, kelime-i tevhid zikirlerle, yüksek sesle zikir geliyorlar, gidiyorlar Allah. 7. kat sema kırmızı yakuttan. altı katın tümünden fazla belake ikram var Allah. Önlerinde bir melek var. Ya Cebrail Aleyhisselam bile soruyor efendim sallallahu aleyhi ve sellem bir melekten de ne diyor? Ben gök ehlinin hepsini tanımıyorum ki diyor. Ma kulli ehli sema yarifu. Ya Resulullah diyor ben gök ehlinin hepsini tanımıyorum ki diyor. Allah Allah. Cebrail Ne alemler ne, ne ayetler bu Miraç gecesinde göründü Muhammed Mustafa'ya sallallahu teala aleyhi ve sellem. O kadar orduları var. Yağmur damlalara kadar, toprakların tanelere kadar, kum tanelere kadar, çakıl taşları kadar, yaprak kadar, gökte yerde yaratılan her şey kadar orada yedinci katta kurban olduğumun orduları var. E bu Allah ne yapamaz? <gülüyor> Allah, Allah Sen de kalkıyorsun, Neten yahu böyle demiş, Trump böyle demiş. Pis, pis adamların isimlerinin ağzını bulaştırma ya! Sübhane Allah teya. ya! Bila illallah ya. Bırak Allah valide aleyh ya! Bırak, ne demiş, ne yapmış, tweet atmış da, dünya çalkalanmış da bilmem ne, affedersin, taharetten haberi yok ya, bilmem neresinde ne var haberi yok ya, bırak şunu, Allah'ın en adi mahlukatını konuşuyorsun ya, bir de mahlukattan bahsediyorsan, şunca Melaike-i Kiram'dan bahsediyorsun, Gidiyorsun, en rezil mahlukattan bahsediyorsun, ayıptır, Müslümansın yani, o şöyle demiş, bu böyle demiş, onlardan korkmak lazım, Amerika bizi şöyle edecek, Yahudi bizi böyle edecek, Bakalım Mevla onları ne edecek bakalım. Helak edecek. Biz doğru Müslüman olsak hiç sorun yok. Melake-i Kiram ordular bak. hamele Arş. Oo. Arşı taşıyan melekler aman ya Rabbi her birinin farklı yüzleri var farklı gözleri var bedenlerinde hiçbiri birbirine benzemiyor. Ne gözleri ne yüzleri. Alemler kadar ya. Aylar, güneşler, yıldızlar kadar onların yüzleri ya. Allah Allah. Seslerini yükseltmişler kelime-i tevhid. Arşa bakıyorlar. Hiç arştan gevşeme. Arş Allah Teala'nın tecelligahı. Nasıl Kabe'ye bakan atasın? Arşa bakıyor. Çünkü arşa devamlı nurlar yağıyor. Allah'ımızın nurları, feyizler, bereketleri yağıyor. Allah Allah. Diyor ki bak, Kastalaniden mevabile Dünya metinden okuyorum. Lev erselel meleku minhum cenahu liṭabbaṭa'd-dunyâ bi-rişatin min cenâ'i. Eğer diyor Arşı taşıyan şimdi dört ahirette sekiz veya mülûar arabükefel konviyemin semani ayetiyle sabittir sekiz melek arşı taşıyor. O arşı taşıyanlar o kadar büyüktür ki bir menek diyor eğer kanadını diyor şöyle bir salı verse kanadındaki bir tüyle dünyayı alt üst edebilir diyor kanadında değil kanadındaki bir iş bir tüyle Allah'tan bahsediyoruz ya Celle. Mevla yaratıyor kardeşim. La illallah. Onların adedini ancak Allah-u Teala bilir. Hadis-i şeriflerde ondan sonra beyan ediliyor efendim İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet ediliyor. Mesela e, o meleklerden bir tanesinin ayak topuğuyla ayağının altındaki boşlukla topuğuna kadar 500 senelik mesafe. Ne hızıyla gidersen git 500 sene de gidiyorsun o mesafeyi. Allah Allah. Göğsünden diyor boynuna kadar 500 senelik mesafe. Ne ile gidersen git. Arşı taşıyor ya. Arş ne? Vesya kürsü y semavat Sen ayetel kürsi okumuyor musun? Kürsü bile gökleri yerleri kaplamış. Peki arş ne? Levuzal kürsüyü fil arş Kürsüyü diyor arşa koysan Bak yedi kat gökleri, yerleri Kaplayan kürsü olduğunu Kur'an söylüyor mu? Söylüyor. Say hadiste de ne diyor? O kürsüyü Arşa koysan çöldeki bilya kadar kalır diyor Bilya şu kadar e, Bu arşı taşıyor bu melek Sen şimdi Ne şaşırıyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Bu melake-i da gördü Sekiz melek Güzel sesle birbirine cevap veriyorlar, Allah Allah. Böyle e, efendim hüzünlü bir sesle, yumuşak bir ses tonuyla, sehel diyor, yumuşak bir ses tonuyla birbirine cevap veriyorlar. Dördü diyor ki, Sübhaneke Allâhüme ve bihamdike ala hilmike ba'de ilmike Dördü böyle şey Ne diyor? Seni tesbih ederiz, hamd ederiz. Her şeyi biliyorsun ama yine de ceza vermediğin için hamd ederiz. Dördü bunu söylüyor. Dördü cevap veriyor. Subhanekallahü ve alâ afikek ve bi Ey Allah sana hamd edercesine, gücün olduğu halde affediyorsun da ondan dolayı hamd ediyoruz. Ya. Onun için İbn Abbas hadis Taberani rivat ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Ey Cibril senin vazifen nedir? Ben diyor rüzgârların orduların başındayım. Ey Mikail sen hang görevlisin? Ale nebati vel kat bitkilerin yağmur damlalarının görevlisiyim. Ölüm meleği sen ne sen ne yapıyorsun diyor. Alakamız oylar. Ruhları kabzetmekle meşgulüm diyor. Allah Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Gök ehlinde iki vezirim var, yer ehlinde iki vezirim var. Yer ehlinde iki vezirim Ebubekir ve Ömer'dir. Gök ehlinde iki vezirim Cibril ile Mikail'dir aleyhissalatu vesselam. Allah. Allah. Memle kaç temsilinde zikrediyor. E, melekler ilk yaratıldığında ilk secde Hangi meleğe nasip olmuş? İsrafil Aleyhisselam'a nasip olmuş. İlk secde ona nasip olduğundan Leh-i Mahfuz'un yönetimini de sana verdim allah Teala diye ona mükafat ihsan buyurmuş. Yani, yani, yani. Hey arkadaşlar, diyor ki kitab Azamaya Azam'a Ebu Şeyh Hazretleri'nin El Acebul Ne büyük rivayetler var. kitab Azamaya bir okusak sizin ne akıl kalır, ne mantık kalır. Sizde Hoca da tırlattı mı dersiniz, ne dersiniz belli değil. Ve indi minü cüz üssani diyor. Ee, Mubarek Koca Hastalani diyor benim yanımda ikinci cildi var diyor o kitabın diyor ta 500 sene evvel. elhamdülillah bizde o kitabın 6 cildi de var. Neden? Çünkü sona kalmanın bereketleri işte basılıyor ediliyor, bulunuyor ediliyor. Kitabul Azame. Allah'ın büyüklüğünün ayetleri. Azamet büyüklük de mi? Kitabın adı ne? Kitabul Azame. Allah'ın yüceliğini anlatıyor. Oradaki rivayetler Ebu Ebu Şeyh hazretlerine meşhur büyük müaddesi İsfahanî Ebu Şeyh İsfahanî Hazretleri. Hey gidi kardeşlerim biz size kafadan mı konuşuyoruz? Buraya kadar anlattıklarımızla tab efendim sallallazim ondan sonra neler işitti neler gördü bunların birçoğunu evvelki derslerimizde ayılarca sohbetler yaparak beyan ettik. Efendim önümüzdeki geçen senelerdeki ders geçen sene yapamamışız iki sene olmuş bir an gibi geçti ya. E, Mekalat-ı Husyeden Miraç gecesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve edilen e vahyedilen kelamlardan Cafer Sadık Efendimiz'den müşelselen gelen rivayetleri okuyorduk size. Kutsi mekaleler diye. Hatırladınız mı? Evet. Ey Ahmet, ey Ahmet. He? Ya Geçen <gülüyor> sene okumamışız. Ondan önceki sene okumuşuz. Geçen sene hakkını arayan yok abi sizden. Bu sene de böyle dedi, Hakkını arayan yok. Kitap bitmedi. Hakkını arayan yok. Şimdi o sohbetleri cemedin dedim. İnşallah önümüzdeki salı inşallah, i̇nşallah. önümüzdeki salı Efendim, mekalat kutsiye İmam Belkî'nin sonlarını inşallah bitirebiliriz. Yani iki derslik kaldı, bir derslik iki derslik işte benim gevezeliğime kalıyor. Iş ama inşallah o derslerde bitirelim. Rabbimizin habibine vahilerinden, bize münasip olanlardan rivayetlere e, girenlerden bakalım neler buyurmuş, neler buyurmuş. Evvelki derslerde çok anlattım onları, onları hitama erdiririz. İnşallah rahman. Nisan dergisinde Birçok faziletli amel size beyan edilmiş rahman Kardeşlerim, bu Ezkar Davat Külliyatı ve Dua İl Mahali televizyondan yaptığım sohbette beyan ettim. Bu tarafa Arapça. 154 sayfa Arapça. 600 küsur dua. Bütün ciltlerin, önümüzdeki 3 cildin dualarının tümü bunda. Bunu aldığın zaman sağdan açıyorsun, Türkçelerde var. Ne yaptık şimdi? İmsaktan güneş doğmasına kadar okunacaklar. Mesela şu dua ilk gördüğün buraya yazdım şimdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem imsak olunca ne okurmuş? İmsak imsak. İmsak savur vakti girdi 5 10 girdi. Şey ne okucan abi? Sünnet ne? Hiç bilmiyordum. O anda anda, doğuş anda. İnsan fecrin tuluğu anında. Subhanallah ben diye arada sünnetten farz arasına kadar da. O andaki dua mesela Allah'ın yaudübüke min azabil kabr ve min fitnetil kabr Kabir azabından, kabir sorgusu halinden sana sığınırım buyuruyormuş. Bak burada 92. rakamdaki dua. Bu, bunların hepsi içinde kaynakları var, hizaları var. O anda bunu okuyormuş. Bunu da kim duydu biliyor musun? Sahabe-i Ekrem'den birisi, evi de Efendimiz'e yakın koymuşsun. Tam imsak anında sesini duyardım diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de ne okurmuş mesela? Bu da acayip bir sürü. Allah'ım etmim lena nuranâ yevmel kıyâme. Çünkü imsak doğunca ne geliyor? Nur başlıyor gelmek. Karanlık gidiyor imsak. Çünkü fecri kazip zaten yalancı, ondan peşine bir daha karanlık gel. Fecri sadık imsak, fecri sadık. Fecri sadık ne demek? Peşine bir daha karanlık yok, artık gün açılmaya başlar demek. O anda ne diyormuş? Ya Rabbi, kıyamet gününe kadar nurumuzu itmam eyle. Çünkü nur geliyor ya, ama bir daha gidebilir. Onun için bedenlerimize, kafa gözlerimize nurunu getirdiğin gibi kalp gözlerimize imanımıza da zeval verme kıyamet gününe kadar itma ile. Bu 93. Burada öyle 10 cilt olacak bu. İnşallah. i̇nşallah. Ölmeden şu 10 15 bunu bitireyim inşallah. Bunda öyle ilimler yazdım. Bugüne kadar yazdıklarımın en iddialısı budur. Kaynak bakımından, tahriç bakımından, tasnif bakımından ve faydalı malumat ve ilmihal bakımından, duayla ilgili ilmihal bakımından. Bak söylüyor. Çünkü çok emek ettim. Yani iki senedir bununla uğraşıyorum şu ciltle. Ondan sonra öbür ciltlerde hazır hazır, ikinci, üçüncü cilt. Ama bunun en büyük özelliği sağdan, bütün bu duaların böyle, içerideki faziletler nereye kadar? Anladın mı? Mesela burada sonu baplar bittiği zaman ne, neyle bitiyor? İşte firisi geldi. Kaçıncı bapla bitiyor? Buradan al şimdi. Güneş doğuş ve batış vakitlerinin zikirlerinde bitiyor, bu cilt. İkinci cilt ondan sonra devam edecek. Güneşin doğuş ve batış zikirleri. Doğuş ve batış anının... Güneşin doğuş ve batış anıyla bu konu bitmiş burada. Ama... şimdi Arapça tarafından geldiğin zaman Güneşin doğuş ve batış anının ee zikirleri... Nerede bitiyor biliyor musun? Anlamadığınız için anlatıyorum. İkinci diyor, sayfa 35 sağda 151. numarada bitiyor. Güneşin ya yani şu kitapta tercemesi, şerhi ve izahı yapılan faziletleri anlatılan dualar burada 151. rakamda bitiyor. Bu 151'e kadar şuradan gördüğünüz baştan sağ baştan, sağ Kur'an'a okur gibi 151'e kadar, yani sayfa 35'e kadar metnini, tercemesini, faziletini içeride bulabilir misiniz? Bu ciltte olsun Peki. el Ta Mutsallin üçüncü kitap sabah ve akşam zikirleri. Ta Seyyidül İsfar bile kaldı ikiye. Anladın mı? Bismillahirrahmanirrahim duru kaldı ikiye. Çünkü neden anladın mı? Sabah akşam çünkü o güneş doğarken şart yok ki. Öyle bir tertip, öyle bir ebab tebbvip deniyor buna. Tebbip bablamak, bab ve fasıl şeyinde. O kadar kafa Allah yordurdu ki bana. Yani her şeyi aradığın yerde bulasın, karma karışık olmasın diye. Ben çünkü biraz imamı derdi bana Halit abi rahmetli, Medine'de otelde kalırken Mazar Efendi otelinde cübbeni atıyorum bir yere, şunu mu atıyorum, bilmem ne mi atıyorum, biraz şeyimdir, tertipsizimdir. Ondan sonra, ya Hafız abi derdi efendiye de, aynı odada kalıyoruz derdi, Hafız abi dedi, bu Ahmet dedi, Pazarın imamı derdi. Ondan sonra efendi hazretleri hala güler yani, o Bitpazar'ın imamı lafına, sana Halit abi niye öyle demişti diyor, o lafı bana efendi tabii, lafta sokmuş oluyor tabii. Yani dağınıklık var bende. Dağınıklık. Bu bir yaratılış meselesi. Anca şu kitapta babını, fastını bilmemişsini toparlayabilirim. Geri kalan yine hayatım dağınık. Onu boşver. Onu zaten Allah toparlasın ama bu şeyde size çok güzel bir yer hazırladım. Şimdi 152 numaradan anlatıyorum şimdi sana. Geldik. O namazlardan sonra hocam. onları tek tek inşallah ara ara ara ara anlatacağım sen. Fiiristi saymıyoruz. Son numaramız kaç? Her namazdan sonra sadece zenginlik ve hasetçilerin şerrine Haset edenlerin şerrinden kurtulup acayip zenginlik istiyorsan son numara 644'te Sayfa 154 157'ye kadar sürüyor son numara Şimdi 151'de bitti Bu cildin muhtevası 152 nereye 644 nereye Kaç tane? 152 644 Hemen hemen 500'e yakın öyle mi? 500'e yakın dua ikinci ve üçüncü ciltte gelecek ama siz şu anda bile bunu sağdan açtığınızda birinci bab sabah akşam okunacak sureler ve ayetler ki iki vakitte okuyamayanlar sabah terk etmemelidir ona bile bir kısa başlık koydum yani sabah akşam okuyamayan sabah terk etmemeli bunun içinde cennete girmek için okunacaklar azaptan korunucu okunacaklar hepsi bab bab Şişt, düşman şehrin okunacak okunacaklar. Maddi zengin iş okunacaklar. Hacet. Hacet ne demek? Hacet çocuğu olmaz, öbürme Hacetin sonu yok. Hacet okunacaklar. Ama sabah akşam kaydıyla mukayyet. Anladın? Hepsi baplanmış. Bakıyorsun buraya. Ondan sonra sabah akşam okunacaklar. Burada beyan edilmiş. Ama en mühim size ne dedim? Her Müslüman için, Allah rızası için rica ediyorum en azından lazım olan imanlı ölmek, cennete girmek, canını korumak, malını korumak, ailesini korumak, sabah akşam en kısasını Bunu maddelere sokmadım, en başa koydum, sayfa altı sağdan Bir ile Tamam mı kardeşim? Bir yirmi bir Yirmi bir madde size En başa hazırladım, kaç sayfa? Altı, yedi, sekiz, dokuz Bu dört sayfayı öne bir daha niye çektim? Niye çektim? Bu yirmi biri, ilk yirmi biri bir daha var özel babında var. Bunu niye çektim? Hiçbir şey okuyamıyorum diyorsanız da Allah razı olsun. Mutlaka cennete girmenize kesin Resulullah'ın söz verip yemin ettiği sallallahu aleyhi Buhari hadisinde Seyyidül İstiğfar gibi, bir de Bismillahirrahmanirrahim gibi Müslüman bu kadar da gafil olmaz. Malınızı, canınızı Allah'a emanet etmeniz için en baştakini ne yaptım? O kadar şeyden gördüm, ciltler de toplan topladım. Dedim ki şunları yaparsanız Allah en azı bu ve elzem. En gereklisi bu. Faziletin sonu yok, amelin sonu yok. Ama bir Müslüman bunları alacak abi. Burada yalnız ilk başta okuma yok. Yani o Arapça ön söz Araplar için. Ekallü ve elzemü diyor. İlk Türkçe nereden başlıyor? İlk Türkçe sağdan, ilk Türkçe Latin harfi altıda başlıyor. Onun altı sağdan sola gidiyorsun Kur'an gibi. İşte dokuzun sonunda, yirmi birinci maddede bitiyor. Zaten orada demişim ki, üç ihlas, üç felak, üç nasla bitirmişim, yirmi birinci madde. Bunlar kadar sahip, bunlar kadar kuvvetli ve bunlar kadar gerekli, en az. Bundan aşağı düşmeyin! Düşmeyin kardeş. Mayıs yağmur gibi bela yağıyor. Maddi manevi afatın içerisindeyiz. Önümüzde de ne olur belli. Çok sıkıntılar olabilir. Maddi manevi Müslümanın sığınağı zikrullahtır. Kur'an-ı Kerim'dir. Sabah akşam zikirler ve evrattır. Başka türlü Müslüman yaşayamaz, belasızdan başı kurtulamaz. Ekallüelzem yani en kısa ve en lüzumlular 21 madde. Bak Levenzellâ'yı bile buna koydu. Çünkü o kadar mühim ki Levenzellâ hiç başka bir şey. Yani o kadar onda Levenzellâ'da fazilet var. Ondan sonra efendim 21. madde Âetel kürsü ile şey koydum, bir de Fesübhanallah, öyle şeyler koydum ki oraya mesela sizi düşünerek, Fesübhanallah'ın fazileti ne? sayi hadise bu Ebu gece yapamadı mesela şimdi sabah okudun, bugün yapamayacağım bütün ibadetlerin yerini dolduruyor nafileleri konuşuyoruz, farzları doldurmaz mesela akşam, bu akşam okudum, şimdi inşallah okuyacağım ben de gece oldu işte sohbet yapalım derken gecikiyoruz Fesübhanallah'ı şimdi okusak bu gece ne kaçırdımsa Faziletli amellerden Hepsi aynen yazılıyor Ebu Davud hadisi kardeş Onun için ben sizin bu kazinelerden Mahrum olmamanızı istiyorum Allah razı olsun istiyorum Onun için bu kitap gözümüzün bebeği Dualarım öyle kaldı Ondan da istifade edilir Ama bu tertip üzere başladı İnşallah birkaç ay içinde de ikinci üçüncü çıkacaktır Sahip çıkalım okuyalım Okutalım insanlara dağıtalım hayır haserat yapalım Amin. Sübhane rabbil alihil alihil vâbil hamdülillâ rabbil alemin ve sallallahu teâlâ alâ seyyidina Mevlânâ Muhammedin ve alâ alihil sahb ecma'în Şaban Risalesinde bir dua var, uzun bir dua. Ş Şaban'da dedim onlara. Sana yazdırdın mı? Bu Recep, Recep. Elhamdülillâ rabbil alemin sallâtu vesselâmu alâ seyyidil mûrselîn Muhammedin ve alâ alihil sahb-i ecma'în in. Allahümme innâ selükel al cennâ neûzibike nar Allah namaz elkarıda kabıl cennet, ne gönüde bıkmsa kud kabıl nahr. Allah namaz elkarıda cennet, ma qırıbe ilam, qablin ef'ül amel. Ve ne gönüde bıkmsa kabıl nahr, ma qırıbe ilam, qablin ef'ül ve la houla ve la kuvvet illa billahil alim alazziim amin alhamdulillah min al khairi kulli aajli waajli ma alimna minu ma alimna alam yaudu bek min al shir kulli aajli waajli ma alimna minu ma alimna alam alhamdulillah min al qadafi jalla kabtahu rishada alhamdulillah min al qadafi jalla kabtahu rishada alhamdulillah min al qadafi jalla kabtahu rishada alhamdulillah min al Allahümme habbiyleynel iman ve atta'at ve zeyhnuma fi kulubina ve kerriyleynel küfra vel fusuka vel osyan ve cealna minal râşidin tevfena muslimin vel hakna bil salihin gayrâ khazayâ velâ meftûnîn velâ mubeddilîn velâ şâkîn âmîn âmîn ya rabbel âlemîn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 ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم رَبَّنَا لَا تُعَخِذْنَا اِنَّ س۪ينَا اَوْ اَخْضَعْنَا Bu da Miraç gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e verildi. Amener Resulü arşın altındaki hazineden verildi. Cibril aleyhisselam vasıtası olmadan vasıtasız verildi. Vabduha'nın ve bir kısmı vasıtasız verildi. Onun için bu gece Amener Resulü mutlaka okunsun, her gece okunsun, gece namazına bile kifat eder, bütün şeylere kifat eder. Tabi bu dualar Allah Teala ilham etti, Habibine inzal etti, vahiy etti, bize bildirdi. Amin. Rabbena la tuahizna in nesina ev ahta'na. Rabbena wa la tahmil aleyna isran kama hamelte ala'llezina min qablina. Amin. Rabbena la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'f'anna, lana, Tensur على القوم lkład vibum على القوم sur nae على القوم vibum fin, ten sur nae a'la l come'i a'la l-zalim yein KNOW WILM. YAL KAYIM MEYN LET AJUNASALEKU ALY risksifer n sola 750 VALKALBATI ALTYI LKASSAFSTAOU YA primary 標in en ve cüdib ya ekremel ekremîn ve ya erhamer fatihin sen şun mübarek bütün dualarımıza icabet eyle ya rabb hayırlı muratlarımıza ihsan eyle ya rabb umduklarımıza nail eyle ya rabbi korktuklarımızdan emin eyle ya rabbi bütün dualarımızdan hayırlı olanları ihsan eyle ya rabb şerli olanları istemekten muhafaza eyle ya rabbi. Dinimiz, dünyamız, ahiretimiz, vatanımız, milletimiz, ehli sünnetimiz için ne hayırlı ise ya Rabbi her birerlerini senden istiyoruz. İhsan eyle ya Rabbi. Dinimiz, dünyamız, ahiretimiz, sevdiklerimiz, öylesine et ver cevap tüm Müslüman kardeşlerimiz Şerli zarar olan şeylerden sana sığındık. Sen muhafaza eyle ya Rabbi. Ve ya hayran Nâsırin ve ya hayran Fâtihan. Yahudinin de ya Rabbi. Şu mübarek mescid Aksan, Resulullah s.a.v. bu mübarek gecede ziyaret ettiği enbiya-i imam olduğu ee, namaz kıldırdığı, bütün 224 bin Enbiya'nın e, dirildiği, toplandığı, o mübarek Mescid oradan miraca oruc ettiği, o mübarek mekanı, o kutsal mekanı, o mukaddes mahalle. sen gasp edici Yahudilerden halâsayla ya Rabbi! Amin. Bir an evvel halâsayla ya Rabbi! Bir an evvel ya Rabbi! E, sen Süleyman mabedini yapmalarına fırsat verme ya Rabbi! Amin. Sen Mescid Ersa'yı yıkmalarına fırsat verme ya Rabbi! Amin. Sen İranlı aralarındaki bir füze oyunlarıyla, dolaplarıyla o arada, o numarayla beraber mescidek sahibi ve bir füzelerle yıkma niyetlerini iptal eyle ya Rabbi. Haylelerini iptal eyle ya Rabbi. Başlarını makus eyle ya Dertlerine düşür, uğraştır ya Rabbi. Birbirleriyle uğraştır ya Allah Müslümana ya Rabbi, mescidek sahibi girecek, Müslümana eziyet edecek. Mecal fırsat bırakma ya belan Veya hayran nasihim, bu Yahudilerden bizi helasa dersen, bu Siyonistlerin gücünü şerrini kırarsan, Allah'ım Yemen'den Doğu Türkistan'a bütün Müslümanlar rahat edecek, ne olur Ya Rabbi? Dostlarını sevindir Ya Rabbi! Amin. Dostlarını sevindir, ferahlandır Ya Rabbi! Düşmanlarını kahreyle Ya Rabbi! Bu zalimleri, bu kafirleri, bu hainleri kahru perişan Amin. eyle Ya Rabbi! Maddi mane imkânlarını bol eyle Ya Rabbi! Amin. Sen fazl keremine Ya Rabbel Alemin! Zulme bulaşmamış, zalim olmayan kafirlere hidayet nasib eyle, iman nasip eyle! İslah eyle, hidayet eyle Ya Rabbel Alemin! ve diğer bu cemaatin ne kadar hayırlı muratları varsa kalplerinde dileklerinde uzaktan yakından gelenler dinleyenler her bir ya Rabbi hacetlerimiz sana ayandır 12 rekat namazımızı da bize kılmayı nasip eyle peşinden hayırlı dualar yapmayı da ilham eyle ve dualarımızı icabet eylesene Ankara'yı biz zamanı izhar eyle her işlerde akıbetlerimizi güzeleyle. eyle Dünyanın rüsvaylığından, ahiretin azabından cümlemizi vikaye eyle Ya Rabbel alem! Sohbetlerimizi daim eyle Ya Rab, kanallarımızı daim eyle dergilerimizi kitaplarımızı daim eyle Bütün hizmetlerimizi Ya Rab mahşer sabahına kadar Son mümine kadar Müslümanların istifade edeceği şekilde daim eyle Bizi de o ihlasa malik eyle Bu kardeşlerimizi de davetçi eyle, tebliğci eyle, hizmetçi eyle Hepimizi beraber dinine Kadim eyle Hizmetlerimizi makbul, meşru, merdi ve müvessir eyle düşmanlarımızın şehirlerinden sana sığındık muhafaza ile sesimizi kısmak isteyenler sohbetleri iptal isteyenler bizlere şer ve zarar dokundurmak isteyenlere fırsat verme ehli bidate fırsat verme ehli bidatiz zelil ile ila ile eli ehli azize aziz ile aziz ile galip eyle ya rabbal alemin ilahiyatlarda daimamatiplerde de ehli sünnet üzere ders verenleri mansur eyle muzaffer eyle muvaffak eyle ehli bidatın ya rabbi elçilerini ve bidat diliyle konuşanların bütün imkanlarını ellerinden Al Ya Rabbi Alemin! Hayır. Bütün iktidarlarını, güçlerini, kuvvetlerini, maddi manevi her ellerinden alıp ehl Sünnet'e o sahaları tefrik eyle Ya Rabbi! tebdileyle Ya Rabbi! Hayır. Sen fazla görevle yöneticilerimizi de bu hususta irşad eyle! Hayır. Bu eli i Sünnet, Ehli Bid'at farkını gözetmeye muvaffak eyle! Hayır. Yanlarına onlara doğru anlatanları takribe eyle! Hayır. Onlara yanlış yönlendirme, istişare verenleri yanlarından uzak eyle Ya Rabbi Alemin! ve ya hayırul nasirin ve ya hayrul fatihîn sen vatanımızı İslam vatanları iç savaştan dış savaştan muhafaza eyle kargaşalar çıkıp da yollara dökülmekten muhafaza eyle müslüman müslüman kanına girmekten muhafaza eyle ahir zaman fitnelerinden eşhas saatten muhafaza eyle iman selametiyle cümlemizi ocaklarımızı Kur'an sünnet ocağına tahvil eyle âmin diyenlerin ricahümden ile, hüzünlü kalplerimizi feraha çıkar ferah neakeyle ya Rabbi ne hayırlı muratlarımız varsa kendimiz, çoluk çocuğumuz, ailemiz, maddi manevi sıkıntılarımız, ümmetimizin sıkıntıları, her ne hususta ne dertlerimiz, sıkıntılarımız varsa Habibin sallallahu aleyhi ve sellem'i şu mübarek 27. gecede Hatice annemizin vefatından üzüntülere gark olduktan sonra Ebu Talib'in, amcası Ebu Talib'in vefatından sonra müşriklerin birçok eziyetlerine maruz kaldıktan sonra Ambargolara maruz kaldıktan sonra, çok sıkıntılar çekip bunaldıktan sonra, şu miraç hadisesiyle, şu mübarek gecede, cemalini ziyaret ettirerek, ferahlattığın gibi, şereflendirdiğin gibi, rahatlattığın gibi, onun ümmeti olan bizleri de, miraca iman eden biz müminleri de, Ya Rabbi Habibi'nin seni gören gözlerinin hürmetine, sıkıntılarımızdan feraha çıkart Ya Rabbi. Maddi manevi feraha çıkart Ya Rabbi. Borçları olanları ödeme kolaylıkları. Hapiste efendim, mağdur, mazlum olarak yatanları halâsıyla yarım. Kadra uğramış, yarabbi kom komplo'ya maruz kalmış olup da hapse düşmüş, suçsuz yere olanları sen bilirsin. Acil halâsıyla yarım. Sen Fazıl Kerem'inle, her bir ellerimizin, her çevremizde sevdiklerimizden, ne kayılı muratları olanlar varsa, sen Fazıl Kereminde bu geceyi bizim için ferah gecesi, ferah gecesi, kurtuluş gecesi, Saadet gecesi, selamet gecesi, emniyet gecesi olarak takdir eyle ya amin. amin, amin, amin. Bi ve yasin. O sallallahu te'ala seyyidina ve mevlana muhammedin ve alâli selleme teslimen kezîr'an bilhamdülillâ rabbil âlimi. sallallahu alâ seyyidina muhammedin el-fâtihi, limâhul ikavül khâtim, limâhul ikavül kâtiim, limâhul ikavül sebeg'u. Nâsır-ülhakk bilhakk ve l-hâdî ilâh sırâtık ve alâli hakka kadri Allahumma cüla sünah Muhammed el Habib el Mahbub, şafı al-ülle ve enferej el kurbu ala Ali o sabiyye sallim, adama mesrahu, ilmü Allah. Allahumma cüla salatan kâmil et ve sallim selamet tam. Man ala sünah Muhammedin eli, tenuhul bil-ıguhde ve tenferej bil-ıkurbu ve tuqtab bil-ıhwa, jutun albil-ırğa, ibu ve istesqal ghamamu bi vajil kârim ala ve nefesin Ya Allahumma salli ve sellim ve barik ala seyidina Muhammedin Nebiyil Ummi el Habibil Alil Kadri el Azim el ve ala alihi ve sahbi Amin Allahumma amin Allahum salli ala seyidina Muhammedin salaten tunji na bi am al ahval ve al afat tuqdi lana bi am jmi al hacat tuzahiruna al siyad yüceltin ve ve ve ali ve için hayırla ayrıca rabi annemin vefat seneyi devriyesi defin haftası ziyaret ettik sizlerin de geçmişlerinizin ruhuna olmak üzere anneme niyet etmişler 20 adet kat bir şerif 3.451 fatiha Şerife, 687 Yasin Şerif, 38.194 i̇hlas Şerif, 375.800 Kelime-i Tevhid, 67.357 salavat Şerife, 8 Dukan Suresi, 115 Fetih Suresi, 10 Mülk Suresi, Sümanallahu ve Hamdi 4.444 adet 3 kere tekrarlanmış salavat Tefrici'ye katmış Şerifi, 119 Ayet-el ve vs okunanları fazlü keremiyle kabul e karineyle haslan cumetüvade velen bidat hacci ekani şefii ulusat yem el arsat hazret-i Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hazreti Latif Şerif rûh saadetlerine seniyemü cümle peygamberane ve zamber resulü fakam ali sallavatül mennan hatarat erva tayibelerine aleyhic vakt darat ümmetül müminîn kulefâ-i râşidin ashabı güzîn <gülüyor> ensârı muhacirin tâbiîn tâbi'i tâbi'in Eyy mebcide değil mufessirin muhaddisin fuqa' kurratu'l a'yun fazl bi'l cümle habibi Kur'an erwahina hususan Halid bin Zeyba'i Belansari ve Şeybetel Hazreti Hazreti Hafer Hazreti Cab Hazreti Hazreti Muhammed el Ansari bu İstanbulumuzda Beldi Mahruse'de medfun bulunan civarımızda medfun bulunan cümle sahabe kiram Silsile-i Meşâhîf'den hususan Şeyh'imiz İmam-ı Rabbân-ı İmâm-ı Şah-ı Muhammed-i halid abdullah Mekki, Mustafa-ı Isfâd, Gharîbullah Büyük Şeyh Efendi Halil Nurullah Efendi, Hac-ı Zâz Efendi, Hüseyin Efendi, Şerîf Küsü Efendi, Hâmed-i Büyük Efendi, Hüseyin Küsü Efendi, Hüseyin Küsü Efendi, Hüseyin Küsü Efendi, Kadiriye, silsile Kadiriye, silsile rifaiye Rifahiye, silsile-i Çeşdiye, silsile-i Kübreviye, silsile-i Sühreverdiye vesair turuk ve müslüman ervah analarımızdan, babalarımızdan, ağabey, bağışlarımızdan, akribat komşu ve yaranlarımızdan, irteâl-i darbe ervahine evet. ve bu cemaati müslüminin âmin diyenlerin geçmişlerinden müminini müminatın ervahine evet. ve halsaten, yedi sene evvel bize üzüntüsünden vefat etmiş Rabbi annemin ee, ruh azizine hediye dik şu saatte vasıl eyle. Amin. Ruhaniyetlerini haberdar ile eyle. Amin. Büyüklerimizin şefaatlerine nail eyle. Amin. Şikayetlerinden emin eyle. Amin. Ya Rabbi sen bütün geçmişlerimizden peygamberlerin dışında herkesin seyyiatı olabilir. Seyyiatlarını mahveler hasenata tebdil eyle. Tüm bar-ı gecesinde her bir ellerin kabirleri pür nur eyle. Amin. Kabirlerine nurlar tecelliler ikram eyle. Fazlukareminle ya Rabbi meş'arlerini merkatlerini nura gark ile ya Rabbi bahar sabahına kadar da o nuru ile kabirlerini pür nur ile bir de azabı olanlar da varsa deforofu izale ileyib mübarek Miraç gecesinde seni ziyaret eden Habibin sallallahu aleyhi ve hürmetine azaplarını iade etme ya Rabbi alemin Amin. ve ya hayrun nasirin ve ya hayrul fatih'in dualarımızın kabulü için hayırlı muratlarımızın husulü için buyurun ''Essalatu vesselamu aleyke ya Rasûle Allah'' ''Essalatu vesselamu aleyke ya Habib Allah'' ''Essalatu vesselamu aleyke ya Seyyid el-Evveline vel-Ahirin'' ''Sübhane Rabbike Rabbil İzzetihamma yasifûne ve selamün alel-Murselin'' ''Velhamdu leke ya Rabbel alemin'' Meyit ve meytelerden, cemaatlerimizden bize gelen isimlerden Nihal, Meryem, Belma, Ayşe, Yıldız Münire Şükran, Zeynep, Leyla Türkan, Şahzen, ümmügül Gül, Keziban Hanım, Mevlude, Ahmet, İzzet, Turgut, Yavuz, Avni, Kemal, Mustafa İbrahim, Yakup, Halit, Canfer, Hasan, Suat, Bilal, Mahmut, Nihat, Osman, Nihat, Yalçın, Kadir, Tahzin, Zeki, Atilla, Ömer, Ramazan, Şevki, Hayrullah, Mehmet, Mecit, Necat, Hüseyin, Ferdi, Cevat, Ömer. Soyadların bile burada yazılmıyor. Ama Allah'ım sen hepsinin soyadında biliyorsun. Kim buraya ne niyetle gönderdi biliyorsun. Onların hangi kabirde yattıklarını biliyorsun. Hangi halde azapta mı, nimetten biliyorsun. Sen rahmetine ısmarladık. Kurban olun her birerlerini affü mağfiret eyle. Kabülen nur eyle. Azapları varsa ref'iyle. Seyyadlarını mahveyle, senata tebdil eyle. Ruhler için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah eşhedü ennemu hamd Abdühü ve Rasûlü. La ilahe illallah Muhammedun Rasûlullah Fî kulli lemhattin ve nefesin Adedemâ mes'ahû ilmullâh Allah, Allah, Allah Celle Celâluke ya Rabbel âlemîn Hediyeylemzi bâd kabul minna Vâsıl eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle. İlahi Şarabı Nebi sallallahu aleyhi ve sallallahu ve sallam-ı şahk Kıymetli kardeşlerim, bir de bu sene için soruyorlar. Ee, Şah-ı Hazretlerine birkaç senede gidilemedi. İnşallah Şah-ı Nakşimendi Sallallahu Aleyhi Vesselam Hazretleri, onun da şeyhleri, Seyyid Emir Külal Hazretleri, Hacı Muhammed Baba Semmazi Hazretleri, Hacı Ali Ramiteni Hazretleri, Abdülhalik Ucduvani Hazretleri, Arif Dikkerani arkadaşı, yine Arif-i Billah onun abisi, on sene yanda ruhaniyetine yetişmiş Arif Dikkerani Hazretleri, diğer silsileyi i meşayihimizin Ziyaretler için Bukhara, Özbekistan, Bukhara ve Semerkand'de inşallah Eylül ayında gideceğiz. Allah Teala yollarımızı açık eylesin. Ziyaretlerimizi şimdiden kabul eylesin, muvaffak eylesin, nasip eylesin, sizlere de nasip eylesin. Yesevi turla gidilecek. Velakin siz burada tabi telefon numaraları vesair, günü saati ben tam şu anda size söyleyemiyorum. Bunları takip ederseniz sitelerden telefon numaralarına ulaşırsınız. Rabbim Tebareke ve Teala cümlemize, Meşayihimizin dünyada ziyaretlerini ve himmetlerini, ahirette şefaatlerini nasip eylesin. Amin. Onların huzurlarında maddi manevi füyüzahta gark olmayı ihsan eylesin. Amin, Amin. Amin. ila şerefin nebi sallallahu teallahu teallahu aleyhi ve, ve ashabi ve meşayihina kâfe velâ emvatina, emvatil müslimin ve emvat cemaatil hadirin ve ar-ıhı garibullahi büyük şevin ve ilâ ruhusuyla Ali Haydar Efendi ve ilâ ruh. Fatiha Sultan Yavuz Sultan ve ilâ ruh. Şeyi al Ali Osman ve Bey ve ve Sahabeti ve